Oh, my God. İzlediğiniz Merhaba kainat, bugün 13 Nisan Salı, yıl 2010, ay 4, gün 103, Kasım 157 1431, Hicri Revu'yla 28, 1426, Rumi Mart 31 Günün tarihi 315 yıl önce bugün, 13 Nisan 1695'te, Fransız şair Jean Döle Fontaine 74 yaşında öldü Ondan bir fabl. Atla Eşek Dünyada insan yardım etmeli birbirine. Komşum gözlerini kapattığı an... ...bütün yük senin sırtındadır, inan. Bir eşek saygısı biraz kıtça bir beygirle yürüyordu. Fazla değildi yükü beygirin. Eşekse zavallı, soluyordu derin derin. Attan azıcık yardım etmesini diledi. Yoksa daha şehre varamadan ölecekti. Nihayet rica ediyorum diyordu Eşek. Sizin için bu yükün yarısı yük mü demek? Kulak bile asmadı beygir bu ricalara. Ama dostu nalları dikince biraz sonra anladı ki kabahat kendisinde. Ne çare? İş işten geçmişti çünkü. Beygire yüklediler bütün yükü. Üstelik Eşeğin ölüsünü de. Lafonten. Orhan Veli çevirisi. Yemek listesi gün 103 kıymalı semizotu, şehriyeli pilav, salata, meyve. Büyük saatte marif takdimi. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. So Lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together.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 You ilk Açık Radyo burası 94.9 aynı zamanda AçıkRadyo.com ve onun Açık Gazetesi açıldı. Ömer Madra Abi Haligua ve Volkan Artuş'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bir uh, The Turtles Klasiği Happy Together Jim Ponds grubun elemanlarından 13 Mart uh, 13 Nisan 1943'te doğmuş Santa Monica'da Kaliforniya'da Bass gitarcısı ve Şarkıcısı The Turtles dışında başka Mothers Invention ve The Leaves gibi gruplarda da Çalışmış Onun şerefine Happy Together çaldık the Turtles grubundan Ve bir günaydın demiş olduk Birlikte mutluyuz How is the weather diye de soruyor arada Havalar o, nasıl Havalar nasıl diye bir mutluluk şarkısı aslında insanın içini açan bir şarkı diye de çaldığımızı söyleyebiliriz. Evet iç açıcı haberlerin de <gülüyor> son bu şarkının bu sözleriyle geliyor ve melodisiyle galiba. Onun dışında çok gene sarsıntılı bir dünyaya adım atmaya hazır olabiliriz. Otobüsümüz kalkıyor ve Kapatılan DTP'nin eski lideri Ahmet Türk ya siyasi yasaklı Muş'un Bulanık ilçesindeki olaylara ilişkin davanın görüldü. Samsun adliyesinin önünde yumruklu bir, birisinin yumruklu saldırısına uğradı, burnu kırıldı. Saldırgan dahil iki kişi gözaltına alındı. Ruhsatsız silah taşımaktan sabıkası olduğu öğrenilmiş. Saldırı ile ilgili iki emniyet müdürü görevden uzaklaştırılmış. Ahmet Türk'te olayın gerginlik yaratmaması temennisinde bulunuyor. Çok önemli bir haber aslında. Ee, yani aslında olayın gerginlik yaratıp yaratmaması ile ilgili e, Ahmet Türk'ün temennileri bir yana e, olayın ciddi anlamda hiçbir şey olmadı henüz. E, bir tartışma bile yok e, medyadaki dışında ama ciddi anlamda toplumu gerdiğini söylemek mümkün. Birkaç sebebi var bunun. Birincisi... E, Ahmet Türk'e böyle bir saldırının yapılması doğal olarak Ve ikincisi e, saldırının Samsun'da gerçekleşmesi Üçüncüsü davanın güvenlik sebebiyle Samsun'a alınması Ve dördüncüsü polislerin öylece seyrettiği Hiçbir güvenlik almadığı e, bir garip halin yaşanmış olması Yani e, çünkü Ki Çok yani defaatle de bu yarılmıştı çeşitli defalar Burada bir şey çıkabilir endişesi vardı aslında e, defaatle uyarmaktan da öte e, Selahattin Demirtaş, BDP Genel Başkanı, Eş Başkanı, Selahattin Demirtaş e, aslında çok önemli açıklamalar yaptı. İçişleri Bakanlığı müsteşarlığını, e, İçişleri Bakanının Müsteşarını bizzat aradığını, e, geleceklerini söylediğini, e, güvenlikle ilgili önlemler alınmasını istediğini vesaire. bunların hepsini zaten teker teker söylediklerini söyledi. Daha başka ne yapmamız gerekiyordu dedi. Evet olayın çeşitli açılardan kaygı verici olduğunu da söyleyebiliriz. Yani Muş'un Bulanık ilçesinde ne olduğunu bir kere önce olayın kendisi evet. de çok vahim. Muhakkak söylenmesinde fayda var. Hı hı. Öyle mütalaa edelim. Geçen yıl Aralık'ta geçen yıl sonunda DTP'nin kapatılmasını protesto eden grubun iş yerini ve arabasını yakmak isteyince... Açtıkları ateş sonucu iki kişinin ölümü dört kişinin de yaralanmasına neden olmaktan tutuklanmıştı. İki kişi Turan ve Metin Bilen kardeşler. Bugün dün Samsun'daki duruşmasını izleyen Ahmet Türk'e yapılmış oluyor saldırı. Yani katmerli bir olay var. Sırrı sakıkta milletvekili emniyet tedbir almadı üstüne dayak bile yedik diyor mesela. Yani bütün bunlar olurken bu arada Ahmet Türk'ü e, mahkeme önünde e, bütün tacize rağmen polisler bu grubu tutmuyor. Çünkü grup e, bir süre sloganlar dağıtıyor. E, söylendiğine göre ırkçı ve faşist sloganlar bunlar. Ne olduklarını bilmiyoruz. Hürriyet'te bir tane örneği var. E, Hürriyet taşımayı uygun görmüş ama onu da okursak Rütük kızar. Evet. Bunlara rağmen bir şey olmuyor ve o gruptan bir tanesi çıkıp e, ileriye doğru gelip Ahmet Türk'ü umruklamaya başlıyor. Polisler yine de müdahale etmiyorlar. Sonunda da Ahmet Türk'ü e, saldırganın elinden şoföre alıyor. Bütün bunlarda bir gariplik yok mu derseniz fena bir gariplik var. E, Selahattin Demirtaş olayların hemen ardından Havza'da e, bununun kırıldığı kesinleştikten sonra Ahmet Türk'ün e, bir açıklama da yaptı. Aslında bu açıklama e, durumu ve e, BDP'nin ne kadar aslında bu konuda e, öfkeli ve kırgın olduğunu gösteren önemli bir açıklamaydı. Önlem alınması için, tedbir alınması için İçişleri Bakanlığı Müsteşarıyla doğrudan görüşme yapmış olmamıza rağmen böylesi bir saldırının organize edilebilmiş olması Samsun'da bunun gerçekleşmiş olması çok manidardır. Dakika 1 saldırgan daha polisin kollarında ama Sayın Vali saldırının bireysel olduğunu açıklıyor. Samsun valisi hakkında soruşturma açılmalıdır. Emniyeti hakkında soruşturma açılmalıdır. Orada adliye önünde yeterli güvenlik tedbiri almayıp bu saldırıyı organize ettiren güvenlik güçleri kimlerse açığa alınmalıdır. Trabzon-Samsun hattının sonuçlarını en son Hrant Dink katliamında gördük. Orada ne var ortaya çıksın istiyoruz. Nasıl bir hat, nasıl kirli bir ilişki var ortaya çıksın istiyoruz. Böylesi bir provokatif saldırının da bu ülkede nasıl bir gerilme yol açacağını, Açma ihtimalinin olduğunu herkesin iyi hesaplaması buna göre tedbir alması gerekirdi. Geri dönüp ödediğimiz bedellere bir bakın. Biz canımızı ortaya koyduk ama bize saldıranlar en az bizim kadar cesur olmak zorundalar. Evet Barış ve Demokrasi Partisi BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklaması bu gerçekten de. Çok endişe verici bir gelişme olarak nitelendirilebilir doğrusunu isterseniz. Gazetelerin bir kısmında fazla bir yer tutmadığını da gene daha ciddi bir endişeyle karşılıyoruz. Yani bu sıradan bir kişinin bir kişi yumruklaması gibi görülebilecek bir durumdan farklı. İlk açıklamalarda şu da vardı ki Selahattin Demirtaş'ı gerçekten Öfkelendiren noktalardan biri de oydu. İçişleri Bakanı ile görüştüğünü söyledi. Saldırıdan sonra İçişleri Bakanının valiyle görüştüğünü, olaydan hemen bir dakika sonra, daha doğrusu İçişleri Bakanı şöyle demiş: Olaydan bir dakika sonra valiyle görüştüm. Vali Saldırganın yakalandığını, saldırının da bireysel olduğunu söyledi. Vallim bireysel olduğunu. Bu bireysel durumu işte temel ipin koptuğu nokta. Yani böyle bir saldırıyı bireysel olarak algılamak mümkün mü? Münferit vaka işte bu çok Türkiye'de literatüre binlerce defa geçmiş bir olaydır. Yani hı hı. devletin hiçbir şey içinde 6-7 Eylül olaylarındaki büyük yağma saldırı. O da Münferit'tir. Pogrom sırasında da Münferit olaylar diye açıklamalar yapıldığını hatırlıyorum. Belki hatta 1915 olayları sırasında da Münferit olay demiş Münferit vaka o zaman herhalde demiş olmalılar diye düşünüyorum. Ki üstelik e, Münferit dediğimiz şey... En azından şunları biliyoruz. Arkasında ne var ne yok bunların araştırılması ve derinlemesine araştırılması gerekir ama orada 10 kişilik bir grubun toplandığını biliyoruz. Patronunun ardından bir çay evinde çalışıyormuş saldırgan. Patronunun ardından yaptığı açıklamalar var ki bunların da sesi mevcut aslında elimizde. Onlar söylesin biz de üstüne söyleyelim diye düşünebiliriz. Çok efendi, sigarası yok, alkollü e yok, Mardin e kesinlikle. Mardin askerini yaptı, o küçük çocuklarımla. Hadi, oranın küçükleri, oranın, oranın verdiği ezikliği, oranın verdiği puslu gücü. Oradaki askere davranış şekilleri. E görüyoruz adı, televizyondaki olayları görüyoruz. Ha? Yani en yakından televizyondan görebiliyoruz. Başka bir şey oraya gidip yaşadığımız yoktur. Ben yaşamadım ama o yaşamış. Her bir Türk adamın yapabileceği bir şey yaptı. Ben de ona gurur duyuyorum. Benimle çalışıyor, adam gibi adam. Tamam mı? Arkasındayız yani arkasında. ne olursa olsun arkasındayız. Yani gurur duyuyorsunuz yani. Cenab-ı Allah her anaya babaya da öyle evlet nasip etsin. Ya Türkiye yani yani Cumhuriyeti'nin çünkü bölemez. Evet bu seslerin daha e, endişemizi biraz daha arttırmış olduğunuzda söylememizde fayda var. Gurur duyuyoruz onunla. Bu tatemiz bir çocuk ve her vatandaşın yapması gerektiğini yaptığı durumda. Söylüyor patronu ve yakın yakında çalışanlar akrabaları ya da arkadaşları değil mi? Aynen öyle. Yani e, en azından durumun bireysel olmadığını söyleyebilmek mümkün. İşin içinde derin güçler var mıdır? E, başka bir örgütler var mıdır? O mudur bu mudur? Buraları söylemek herhalde e, bizim için mümkün değil ama e, bireysel olmadığını söylemek şu durumda mümkün. Evet yani... İsmail Çelik ve Uğur Keskinsoy gözaltına alınmış. Ee, bu işte İsmail Çelik ruhsatsız silah taşımaktan sabıkalıymış. Daha, e, dolayısıyla da tertemiz çocuk dedikleri ama ruhsatsız silah da taşıyabilen birisi olduğunu da söyleyelim. Temizlik dediğimiz şey içki sigara içmiyor olması üzerinden kurulu zaten. Hani... E... Çeşitli algılar var toplumda. Çeşitli değer Bekiklik yargıları vesaire da, var. Dır da diyebilirler diye. Öyle. Tabii. O da bir temizlik ifadesi oluyor. Yani böyle bir saldırının yapıldıktan sonra hala içkisi gaz yoktur, temiz çocuktur diye savunulması her vatan evladı da bunu yapar diye o, o, gurur duyuyoruz demeleri son derece kaygı verici ülkenin geldiği götülmekte olduğu... ...nokta açısından düşünüyor. Sırrı sakık da... E, ...konuşmuş aslında oldukça önemli. Evet. E, BDP milletvekili... ...Barış ve Demokrasi Partisi... ...olayın organize bir saldırı olduğunu belirtiyor. Adliye önünde bir grup... Faşiz, ...faşist sloganlar atıyor... ...faşizan demiş... ...ve olay çıkaracaklarının belli olmasına rağmen... ...emniyetin tedbir almadığını söylemiş... Duruşma çıkış, çıkışında polis ciddi önlem almıştı ama saldırı sırasında seyirci kaldı. Hatta bazıları arkadaşlarımızı darp ettiler. Yani bir de üstüne üstlük dayak yedik diyor ee, emniyet tedbiri almadığı evet. gibi. Emniyetten e, bazı polislerin de e, saldırıya karıştığına dair iddiaları vardı sırrı sakın. Polisler şeklen güvenlik tedbiri almış. Saldırı yüzlerce polis arasında oldu. Duruşma çıkışında bağırmaları duydum ve polise bunları durdurması için çağrıda bulundum. Saldırıda ihmali olan emniyet müdürünün derhal görevden alınması gerekir demiş. Bu arada yine her zamanki gibi e, bir garip hal yaşanıyor. E, çünkü İçişleri Bakanlığı emniyet müdürünü görevden almadı, emniyet müdür yardımcısını ve... E, Asayiş büro amirini görevden aldı. İki mülkiye müfettişi görevlendirdik diyorlar. Ve evet il emniyet müdür yardımcısı ikinci sınıf emniyet müdürü Cemal Isı ve şube müdürü dördüncü sınıf emniyet müdürü Murat Alkan valiliğimizce görevden uzaklaştırılmış. Benim anlayamadığım şunlar. Ee, birincisi orada adliyenin önünde güvenlik görevi yapmakta olan polisler e, niye görevdeler hala? Çünkü belli ki görevlerini yerine getirmiyorlar. En azından bunu söyleyebilmek mümkün. E, i̇kincisi niye bu iki kişi de emniyet müdürü değil vesaire. E, şimdi çıkacak olan tartışma 3 aşağı 5 yukarı şu bizi iyi niyetimizi gösterdik. E, Beklenen iyi niyet değil iş yapması. İçişleri Bakanlığı'nda valiliğinde haliyle e, iş yapılmış mıdır ona bakmak gerekiyor. İş yapılmış değil çünkü görevini ihmal eden ya da e, hiç yapmayan belki de e, birilerinin orada görevli olarak kalmaya devam ettiği çok açık. Bütün bunlar ciddi sıkıntı. E, bu arada tabi yani bulanıkta olanların, DTP'nin kapatılmasının, bulanıkta ardından korucuların e, halkın üzerine ateş açarak e, insan öldürmesinin vesaire, Bununla ilgili davanın niye Muş'ta değil Samsun'da görülüyor olması tamamen garip bir durum. E, güvenlik sebebiyle, kimin güvenliğinden bahsediyoruz, nasıl bir güvenlik, niye Muş'ta güvenlik alamıyor devlet orası belli değil. Samsun'da alamadığı da belli bunun yanında. Evet. Yani bu son derece aslında... Biraz ortam yani. hazırlandığını söylemek bile yanlış olur mu bilmiyorum. Yani e, bilerek ya da bilmeyerek e, böyle bir duruma doğru gidildiğini görmekte de gerekiyor. E, Büyük. Tatsız bir durum. Bu arada BDP'den de e, bir çağrı var. Bütün bu olan bitenle ilgili. E, bugün saat 1'de Taksim tramvay durağı önünde e, saldırıya cüret edenleri kınamak, her zaman Ahmet Türk'ün yanında olduğumuzu göstermek, ve bu türden saldırıları meşrulaştıran ırkçı girişimleri protesto ederken sizleri de aramızda görmek istiyoruz demiş Barış ve Demokratik Çözüm Platformu. Ee, aslında BDP'lileri yalnız bırakmamakta fayda olan bir gün diye düşünüyorum. Bu arada şeyi de belirtelim e, saldırıya uğrayan Ahmet Türk tedavisinin ardından bir çağrıda bulunmuş. Havza, Havza Devlet Hastanesi'nden çıkarken... Bir, şöyle bir açıklama yapmış. Irkçı faşist bir insanın saldırısına uğradık. Ben herkesi aklı selime davet ediyorum. Umut ediyorum ki bu tür şeyler toplumda bir gerginlik yaratmaz demiş. Her zamanki itidalli hı hı. genellikle diyeyim her zamanki belki şey olur abartma olur ama genellikle rastladığımız Ahmet Türk'ün kendi son, özellikle son yıllardaki kimliğinde son derece net bir şekilde görülen yani böyle bir büyük ihmallerin de görüldüğü şey bir durumda daha burnunun kırıl burnu kırılan bir insanın bu kadar irtidalli konuşması da takdire şayan bence. Ben herkese aklı selime davet ediyorum. Umut ediyorum ki bu tür şeyler toplumda bir gerginlik yaratmaz diyor. Olay sırasında adliyedeki güvenlik önlemlerinin ciddiyetle izlenmesi gerektiğini belirtmiş. Buradaki polislerin arasında bir olay gelişiyorsa, elini kolunu sallayıp gelip yumruk atabiliyorsa bir ihmal var. Bunun ciddi şekilde araştırılmasını istiyorum demiş. Ee, yani çok... Evet... Endişe verici yani demekle yetinelim. Bir de tabii bunu birçok bazı gazetelerde pek görememiş. Olayın o... ciddiyetini kavrayamamışlar bile denilebilir herhalde. Mesela Radikal Gazetesi'nin birinci sayfasında ben görmekte zorluk çekiyorum. Hiç mi yok? Bakalım Ağzık birlikte. Evet bu defa bu da Samsun'lu Samas diye bir ortadan fotoğraflı olarak vermişler evet ama yani aslında e, ya, kimi gazeteler e, demeyelim bu sefer bence hani Türkiye'deki medya fena bir iş çıkartmamış gibi yani durumun ciddiyetini ne var efendim bir yumruklaşma adiliyeni böyle şeyler olur e, durumunda bir olay olmadığını farkındalar gibi çoğu gazeteden en azından bunu görebilmek evet. mümkün ancak e, mesela işte Hürriyet'te e, durum bambaşka yansıtılmış. Hı. Ee, hürriyette ufacık bir haber ee, bu ve işte daha çok işin fotoğraf kısmı ee, yani halbuki çok da ilginç fotoğraflar yok işte birisi birine yumruk atıyor birileri de tutmaya çalışıyor fotoğrafı bir karambol fotoğrafı Türkiye Samsun'da yumruklu saldırı demiş manşetinde objektif bir manşet atmayı tercih etmiş ki e, böyle durumlarda objektivizm pek objektif sayılmaz sanırım. Tabi nereden baktığınıza bağlı ama e, bu da görecelilik dediğimiz şey. Niye geldiniz diye grubun niye protesto yaptığını anlatmış. Niye geldiniz e, başlığıyla. E, bulanıkta grubun e, işte niye geldiniz buraya biyip diye bağırdığını e, ardından da burnu kırıldı. Yani sebep ve sonuç meseleleri. burnu kırılmayacaktı şeklinde bir haber yapmış. Doğan Haber Ajansı'na dayandırarak e, tamamen objektif bir haber. E, sonunda da zaten Başbakan Erdoğan Türkiye telefonla geçmiş olsun deyinde bulundu konuyu yakından takip sözü verdi iki kişi göz gözaltında soğukkanlı e, evet ama milliyet mesela polis seyretti başlığını atmış BDP'lilerin ısrarla önlem istediğini buna rağmen Ahmet Türk'ün Samsun'da onlarca polisin arasında saldırıya uğradığını çok daha net bir şekilde ortaya koyuyor hürriyetle milliyet arasında ciddi bir e, fark olduğunu söylememiz lazım. Ee, evet. Bu durum böyle. Yani bir de tabi şey sorusu var. Bu da meşru bir soru olarak kabul edilebilir herhalde. Saldırganın ya silahı olsaydı diyor NTV, MSN, BC'de. silah olsaydı yani öldürmek istiyor olsaydı Ahmet Türk'ü büyük ihtimalle öldürmüştü şu anda. Yani hani e, görünen o. Çünkü yanına yaklaşıp e, defalarca yumruklayıp üstüne üstlük, polisin gözleri önünde öylece durabildiğine göre her şey. Ve ardından şoför tarafından kurtarıldığına göre Ahmet Türk bunu söylemek mümkün. Ya ondan emin misin şoförü tarafından kurtarıldığından? İnanamıyorum böyle bir şeye çünkü. Ee, inanmakta. Da... De ki yanlış okudum, yanlış gördüm. Ee, yani tanımıyorum çünkü şoförün tabii. Öyle dedikleri için şoför diyorum. Kurtaran adamın kim olduğunu bilmem. Ama e, neyi değiştirir ki <gülüyor> diye de sormak istiyorum. En nihayetinde son, e, bu şeye benziyor yani bütün maç boyu son ayağı değen. Değengol Hayır yani ya polisin gerçek bir ihmal tablosu çizdiğini, bu kadarını çizmesini böylesine gergin bir ortamda insan inanmak istemiyor o açıdan söyledim. Yargıçlara güvenmek istiyoruz demiş Ahmet Türk'te. Tarafsız ve adil bir yargılamanın gerçekleşmesini beklediklerini de söylemiş. Yani biz daha önceki olaylarda da gördük ki diyor güvenlik gerekçesiyle dosyalar başka yerlerine nakledildi. Oysa bu devletin Muş'ta da güvenliği sağlayabilecek imkanı varken bu ve buna benzer dosyaları başka yerlere göndermekle adeta davanın seyrini değiştirmeye yönelik bir mantığın içinde biliyoruz demiş. Bu arada duruşmada neler oldu derseniz çünkü Yumrunda gölgesinde kaldı sonuç olarak e, bu şmulanıkta DTP'nin kapatılmasını protesto edenlerin üzerine e, korucu ateşi açılmıştı. Eee Duruşmada ölen ve yaralananların avukatları ile mahkeme başkanı arasında yer yer sözlü tartışmalar yaşanmış. İfadelerin ardından sanık avukatları olayın kendi korum, kendini koruma sırasında işlendiğini belirterek müvekkillerinin tahliyelerini talep etmişler. E, mağdur avukatları ise e, olay muşta olduğu için yetkisizlik verilerek duruşmanın muşu alınmasını istemişler. Ancak e, taleplerin ikisi de kabul görmemiş. E, 8 Haziran'a ertelenmiş dava. Bu arada e, ya, haber de şöyle NTV'deki o kadar ilginç ki iki ayrı haber olduğu için Ahmet Türk'e saldırı ve dava haberi bir e, haberi şizofreni yaşanıyor. Bu arada duruşma öncesi Adalet Sarayı etrafında ve içinde geniş güvenlik önlemleri alındı falan diye devam ediyor haber. Şaka gibi. E, böyle. Yani pek bir şey olmamış. ilk duruşma olduğu için zaten e, işte tanıkların ifadeleri alınmış ve ardından da devam edilmiş 8 Haziran'a ertelemek üzere. Bu da tabii ayrıca e, yargıdaki e, iş yükünün ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. Şimdi a, Hı -hı. neredeyiz? 14, 13 Nisan Çarşamba. 8 Haziran'a kadar. E, şey 13 Nisan, Bir daha duruşması bile olmayan bir davadan bahsediyoruz. Evet. Yani nasıl bir iş bu? Bundan adalet nasıl tecelli edecek diye düşünüyor. Bir de son bir soru da benden. Yani hep çeşitli gazetelerde mesela Hürriyet'te ve başka yerlerde de gördüm. Saldırganın doğuda görev yapmış olduğu ibaresine rastlanıyor. Bu ne demek oluyor? Bu işte demin dinlediğimiz kalabalık halk duyarlı vatandaş güruhu vardı ya. Faşizan sloganlar atmış olan. Evet ee, kişilik. İşte o güruhun e, söylediği sözler askerliğini Mardin'de yaptı biz gidip, gidip görmedik orada ezilmiş halkın kötü davranışlarına maruz kalmış falan gibi bir şeyler söylüyorlar ki bu zaten hani e, diyelim ki öyle kötü davranışlara maruz kalmış olsun Mardin'de askerliği sırasında e, bu zaten ırkçılığın dik alası Ahmet Türk'le ne alakası var Mardin'de askerliği sırasında gördüğü kötü davranışların onu anlayamadım. Aslında anlıyorum tabii ne demek istediklerini ama buna biz ırkçılık diyoruz zaten. İşte ben de bunu sormak istedim zaten. Son derece endişe verici. En ağır biz. şekilde cezalandırmak ve bu zevzekçe konuşan insanları da herhalde toparlayıp ifadelerini almak gerekiyor. Yani hala mikrofonlara konuştuklarına göre hala dışarıda olduklarını düşünmek herhalde çok saçma değil. Patronu gurur duyuyor. Arkadaşları şeref hissediyor falan filan. Ee, bunun böyle bir şey olmadığını hissedebilmeleri gerekiyor. Bu da herhalde e, kolluk güçlerinin, savcılığın işi. Bir zahmet demek lazım herhalde. Evet, bu şey Nefret suçları ve yargı reformuna şiddetle ihtiyaç olduğu e, konusunda bir kere daha insanın aklına geliyor. E, şimdi şeylere de geçeceğiz birazdan. Bu anayasa meselelerine de e, geçeceğiz ama anayasa değişikliği için e, teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildiğini. Daha sonra nükleer güvenlik zirvesi için Amerika'da bulunan Başbakan Erdoğan'ın da Ermenistan Cumhurbaşkanı ile görüşmesini de vereceğiz. Bu nükleer güvenlik zirvesinin ne anlama geldiğini de azıcık konuşmakta tartışacak halimiz yok ama Bir anlama konuşmakta... geliyor mu? <gülüyor> işte geliyor mu gelmiyor mu? Ama Belki de asıl üzerinde durmamız gereken hiçbir gazetede görmediğimiz bir haber var. BBC'den İsrail ordusu e, tüm Batı Şeria'yı sürgüne yollayabilir diye bir şey var. Bu da hoş günün mana ve ehemmiyetine uygun düşen bir haber herhalde. Yani Batı Şeria'da on binlerce Filistinli sınır dışı etme tehlikesiyle. Batı Şeria bu gazı olan yer değil, değil mi? Yani hani, e, bilmeyenler ve artık iyice çorba olmuş olan bir coğrafyada karıştıranlar için soruyorum. Batı Şeria Filistinlilere bırakılmış olan geleneksel. Görece rahat bıraktıkları. yüzde yirmisin üzerinde bu oturan Filistinlilerin yaşadıkları bir bölüm. Ya bu İşgal bölüm Gazze'ye göre görece çok daha rahat, e, çok daha refah yüksek ve çok daha az güvenlik kaygısıyla yaşayan bölüm değil mi? Sıra e, bu tarafa geldi gibi hissettim de. Açıkçası o yüzden söylüyorum. Evet bence bunu da konuşmak e, gerekecek çünkü biz e, sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya bırakacak olan şey bir askeri genelge. Yani on binlerce insanın hayatını askeri genelgelerle yönetmeye kalkan bir devlet mantığı var. İsrail'de şu ara iyicene kuvvetli olarak. E, kaçak tanımını genişletmek yeterli olmuş. Yani... Muhakkak ona dönmeliyiz. Döneriz, ee, döneriz, evet. Richard Falk'ın da son derece ilgi çekici belki Hı -hı. E, azıcık değinme fırsatımız olur. Ben bir de bu anayasa tartışmalarında anlamadığım bir şey var. Onu da sana soracağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte üç parçayı ayırıp üç maddeyi e, ayrı, e, cumhurbaşkanı ayrı şey yapalım. Ayrı referanduma götürelim. Diğerlerini destekleriz demişti fakat Erdoğan'da şey yasal temeli varsa varız demişti tam bir uzlaşmanın uusu bile nefes aldırdı gibi bir manşet atmış radikal bugün ama aslında uzlaşma mı var yoksa referanduma götürelim dediği öneriyi askıya aldığını seçimden sonra mümkünse seçimden sonraya bırakalım dediğinde görüyoruz bunu da yorumlamak kolay olmayacak ama yani 24 maddede uzlaşma sinyali olarak mı bakılabilir bilemiyorum buna da bakarız. Açık kaste. Somebody To Love Jefferson Airplane'den dinledik. Efsanevi bir gruptan. Efsanevi bir şarkı. Onun kurucularından Jack Cassidy bir bas gitarist. Aynı zamanda da lead gitarda da sonradan. Yani çok önemli görevler üstlenmiş birisi. Jack Cassidy'nin doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir Jefferson Airplane şarkısıyla devam etti programımız. Programımız açık gazte Radyomuzda açık radyo. 949 açık radyo.com. Evet dönelim şimdi aradan hemen önce azıcık konuştuğumuz şeyi İsrail hükümetinin yeni kararı Batı Şeria denen bölgede Filistinlerin işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinleri kendi topraklarından sınır dışı etme durumunda kalıyorlar. Bir askeri genelge bugün yürürlüğe konmuş. İsrail ordusuyla İsrail hükümetinin ortak operasyonu bu. Yani İsrail ordusundan izin belgesi olmayan kişiler kaçak tanımına giriyor ve onlar da kaçak tanımını genişletiyorlarmış bir güzeldi. Kaçak tanımını genişletmiyorlar aslında. Ee, kaçak tanımını e, sınırsız hale getiriyorlar. Çünkü şimdi 1969 genelgesiyle oralar işliyor. Eee yurdunun doğu yakası ile Suriye, Mısır ve Lübnan'ı Lübnan'dan bilerek veya yasa dışı olarak ülkeye giren kişiler olarak tanımlanıyordu 69 genelgesi. Şimdi ise tanım hani uzun zaten akılda tutması da zor. Ülkede yasa dışı olarak bulunan ve izni olmayan kişiler olarak tanımlanmış. Ülke derken nereden bahsettiğini bilmiyorum. Çünkü Filistin bir devlet değil. Hala. Yani sen diyorsun ki şimdi Jefferson Airplane 1969'da août bunları çalarken Oralarda başka parçalar çalıyordu hakikaten. Ee, ve e, kimsenin de sevecek birini falan aradığı yoktu 69'da. Evet, ülkede yasa dışı olarak bulunan ve izni olmayan kişiler. Yani hiç kimsenin hiçbir izni yok. Zaten İsrail ordusunun e, keyfi durumuna tabi. E, çünkü ortada bir devlet yok. Devlet olmadığı gibi karşı koyabilecek bir güç de yok İsrail ordusuna. E, bu durumda beğendiği kalır, beğenmediği gider. Çok basit bir tanım var bu işin. Daha önce sivil mahkemeler bazı Filistinlerin sınır dışı edilmesi talebini reddedebiliyormuş. Şimdi o da kalkmış yeni uygulamayla. O, İsrail ordusundan onaylı belgesi olmayan 72 saatte Batı Şeria'dan sınır dışı ediliyor ne güzel. 7 yıla kadar hapis cezasına da çarptırılabilecekler. Daha da enteresan bir şey var. Işte, hangisi... E, İsrail'in aktif insan hakları gruplarından, Bet herhalde Betselem'den adı verilmiyor ama onlardan birine göre bir Filistin'i ülkede yasal olarak bulunduğunu kanıtlasa bile ordunun iznine sahip değilse 3 yıla kadar hapis cezası alıyormuş. Yani Lafonten'in doğum gününde aslında baya kurtla kuzu. Yani kendi Fabloniz toprağınızda oturuyorsunuz biz... babanızdan kalmış babanıza dedesinden kalmış falan filan yani hiç e, izin almanız gerektiğini düşünmediniz diyelim ya da sadece Filistin yetkili e, Filistin otoritesinden e, yönetiminden belgeniz var e, bu durumda zaten e, bir kanıtlamanız lazım burada nasıl oturduğunuzu gibi garip bir halle karşılaşıyorsunuz hani devlet mekanizması yer yer bu garabet halleri dünyanın her tarafında ortaya çıkarıyor ama e, İsrail'deki artık hani tam da Samsun'daki mevzuya benziyor. Hani her biri mi münferit? Bu nasıl bir münferit? Falan diye devam edebilecek olan garip hali yaratıyor. Ee, bu da böyle bir şey. Yani onun altında ne yattığını politikaların bütününe bakıp konuşmak mümkün. Tek tek baktığımızda başka bir şey görmek de mümkün. Filistinli baş müzakereci sahip Erakat e, haliyle bunun. Ürktü e, rejimlere özgü, özgü bir uygulama olarak nitelemiş ve Filistinlerin hapse atılmasını ve sınır dışı edilmesini ...önemli ölçüde kolaylaştıracağını söylemiş. Evet, yani Richard Falk da şey diyor. E, yani Filistinliler meşruiyet savaşını kazanma yolundalar. Bu, ama bunun bir sonucu olacak mı, bunun bir önemi olacak mı başlıklı? Çok e, bence önemli bir yazısı var. Uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkilerin büyük önemli isimlerinden Profesör Richard Falk... Yani bu İsrail e, Filistinlilerin bütün olumsuz koşullara rağmen girişmiş oldukları meşruiyet mücadelesi savaşı İsrail'in meşruiyet, meşruiyetinin birkaç boyutuna kuşku düşürmeyi hedefliyor diyor. Yani birincisi işte onun ahlaki ve hukuki e, hukuka saygı duyan bir aktör olarak rolü ve bir e, Filistin halkının önünde işgalci bir güç olarak statüsü bu ikincisi e, ve üçüncüsü de Birleşmiş Milletler kararlarına, Birleşmiş Milletler Kurum, Kurumu'na ve Birleşmiş Milletler kararlarına uluslararası hukuka saygı duyup duymadığı meselesi. Bu tabii e, yani İsrail'e normal katılım hakkı uluslararası toplumun bir üyesi olarak katılım hakkını tartışmalı hale getiriyor. Çünkü işte boykotlar, yatırım divestment diyorlar, yatırım yapılmaması ve yaptırım kampanyası. Ticari olarak bütün bunlar ve zaman içinde de Goldstone raporuyla da Birleşmiş Milletlerin Goldstone raporuyla da evrensel bir yargıya tabi olması gerektiğini ya, evrensel hukuk İsrail'in açıkça ortaya koyuyor. Ama tabii yani Goldstone raporunun otoritesi, yetkilisi, İsrail'in bu yargı tanımaz, cezalandırılamaz durumu aşılamamış bile olsa ağırlığı var raporun ve o zaman kültürel ve akademik aktiv aktiviteleri kısıtlayarak keserek çeşitli ülkelerin ticari ilişkileri de bu şekilde e, azaltarak ve mesela gemileri yükleme ve boşaltma yapmayarak uçakları kargo taşıyan uçakları İsrail'den ve İsrail'e gidenleri dur e, engelleyerek ekonomik yaptırımlar uygulayarak bir noktaya varılabilir. Bu tarihi şeyde buradan alıyor tarih şeyini ki meşruiyetini de anti apartheid kampanyasından mesela ırkçı rejime Güney Afrika'daki 1980'lerde ve 1990'larda ve yani pek çok kaynağı var işte hem Birleşmiş Milletler'in hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin adil bir çözüm bulamamasından herkes artık bıkmış usanmış durumda Birleşmiş Millet'in sayısız kararına uymuyorlar ve bütünüyle ha Filistin halkına gayrimeşru bir muamele kolonyal yani sömürgeci bir şey 43 yıllık bir işgale sömürgeci bir şey de getiriyorlar temelde getiriyorlar ve işte hem yiyecek hem ilaç ve yakıt da 2007'den 2007 ortasından beri 3 yıldan beri bunları da sokmuyorlar mesela. Yani Gazze şeridinde bütünüyle 1,5 milyon insanın hayatını tamamen hem fiziki hem de ruhani, olur. ruhi olarak son derece ağır bir sağlık şeyine düşürüyorlar. Sonuçta şey söylüyor. Yani bu e, İsrail de şimdi harekete geçmiş iyice bütün işte Naomi Klein, Falk, Goldstone gibi insanlara da geçmişler, Yahudi olmalarına rağmen bu insanların da geçmişlerinde antisemit olduklarını final ispat etmeye çalışıyorlar. Yani İsrail için meşruiyet savaşı tamamen bir halkla ilişkiler meselesi. Hiçbir şekilde yani daima ulus, ulus olarak masum ve erdemli olduklarını söylüyorlar. Fakat e, muazzam kaynak avantajına rağmen diyor Richard Falk e, bu kampanyaya yatırdığı müthiş kaynaklara rağmen İsrail kesinlikle bu meşruiyet savaşını kaybetmekte. Ama eğer Filistinler bu meşruiyet savaşını kazansalar bile hiçbir garantisi yok. Bunun istenen siyasi sonuçları getireceğine dair. Bunun için... E, Bunca yıldır devam etmekte olan Filistin sabrını, kararlılığını, önderliğini ve vizyonunu sürdürmek gerekiyor. Ve İsrail'de de yeterince değişim için, bir değişiklik için zihinlerde bir baskı gerekiyor. Ve işte muhtemelen Washington'da da ee, yani... Bu çok kolay gibi gözükmüyor. Yalnız meşruiyet savaşları her zaman e, ulaşılamaz gibi görünmüştür tarih boyunca. Ve birdenbire adeta gizemli, esrarengiz bir şekilde de kaybeden taraf birdenbire teslim verir diyor. Aniden, hiç beklenmedik şekilde. Ama bu çökene kadar diyor, kaybeden taraf çökene kadar... Işte yan kımıldatılamaz yerinden oynatılamaz ve yenilmez gibi görünür, yenilmez armada gibi ve bu genellikle bu kanate hem polis hem de askeri büyük şeyle üstünlükle de pekiştirilir. Ama böyle oldu işte diyor Sovyetler Birliği de böyle çöktü hiç beklenmedik bir şekilde Güney Afrika'da böyle çöktü ırkçı rejim, ...Hindi Çiğniği'de ve Cezayir'deki Fransız sömürge yönetimi de taslamam hiç beklenmeden yerinden milim kıpında atılamaz sanılırken gitti. Ve Amerika Birleşik Devletleri de Vietnam'da aynı şekilde ani bir çöküntüye uğradı diyor. Meşruiyet temeli yoktu çünkü hiçbirinin diyor. Şimdi hepimize diyor barış ve adalete kendini adamış olan hepimize... Yapabileceğimiz tek şey Filistinlilerin bu meşruiyet savaşını kazanması ve çok uzun zamandan beri çektikleri bu korkunç eziyetin sonuna ulaştırması için onlara yardım etmek hepimizin omuzlarına düşen bir görev diyor. Böyle de bakılabilir mesela Richard Falk'un bu konunun en büyük uzmanlarından biri ve kendisi Birleşmiş Milletlerinde ee, Filistin-İsrail İsrail-Filistin sorunuyla ilgili raportörü zaten. Ee, ve İsrail ordusu tüm Batı şeriyi sürgüne yollayabilir şeklindeki BBC Türkçe haberi de acaba diye düşündürdü ki işin sonuna bir adım daha yaklaştırıyor mu? Bu arada e, bir başka galibi yerden Irak'tan da haber vermek gerekiyor sanırım. Bu, e, bağlamak ve devam ettirmek günün e, bütün düzleminde e, uygun gibi 2003'ten itibaren işgalle ilgili e, ortaya çıkan en önemli işlerden biri bence. E, sayısal veri değil ama çok daha derin anlam içeriyor. Truth out. Or, gerçekler ortaya çıksın derneği diye çevirmiş mesela radikal. E, gerçekleri çıkarma derneği gün yüzüne. Bağdat ve çevresinde görev yapan askerlerin itiraflarından oluşuyor. Bu gerçekten asıl vicdan dediğimiz şey. E, evet. Breaking the Silence sessizliği kırmak diye. İsrail askerleri de buna benzer. Bazıları çıkıp itiraflarda bulunmuşlardı. Ya. Hala da devam ediyorlar. Amerikan askerleri de yapıyorlar. Aslında bu tip insan hakları ihlallerinin işlendiği, canavarlıca işlerin yaşandığı ve e, bu işlerin bir şekilde içinde kalmış insanlar açısından çıkıp söylemek, doğruları anlatmak gerçekten yapılabilecek en iyi işlerden biri. E, örnekleri dünyanın pek çok yerinde görülüyor. Bazı yerlerinde ise asla görülmüyor. E, mesela Pek çok asker var ee, burada itirafları olan. Bunlardan biri Gerrit Rappen, Rappenaghan diye bir asker. Er, Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilen bir gece akşam devresi sırasında tarlasında toprağıyla uğraşan iki çiftçi gördük. Yanındaki asker hemen üzerlerine ateş açtı ve emirlerini sokağa çıkma yasağına denen herkese ateş edilmesi şeklinde olduğunu söyledi. Ölen iki çiftçinin hikayesini sonradan öğrendik. Tarlayı sulamak için kullandıkları pompa elektrikle çalışıyormuş. Gündüzlere elektrik olmadığı için gece tarlada iş yapmak zorunda kalmışlar. Onları öldüren askere bunu bilsen yine de ateş eder miydin diye sordum. Bana emirler böyle dedi. Ya da e, onlara yemek getiren bir kadını... Emirler öldürmek yönünde yani. Bu... Çok net. Bu... E, yemek getiren bir kadını e, nasıl RPG ile parçalayarak öldürdüklerini anlatan e, Jason Washburn diye bir onbaşı var. Ee, ve ardından da şunu söylüyor. Ee, o bize yemek getirmişti, biz onu parçalara ayırdık. Yanımızda ekstra silahlar taşıyorduk. Ne zaman masum bir sivil öldürsek hemen cesedin üzerine bu silahı yerleştirip öldürdüğümüz kişiye direnişçi süsü veriyorduk. Burada küçük bir ayrıntıyı da ben ekleyeyim. Kadın elinde çanta var, karşıdan geliyor. Bu beni. En çok çarpan bunca 15 yıllık bu radyoculuk işinde en çok çarpan olaylardan biriydi. Bunun üzerine yazı da yazmıştım ben. Bir kadın geliyor onlara doğru devriyedeyken. Elinde büyük bir çanta var, bomba var diye düşünüyorlar. Önleyici saldırı yapıyorlar. Toz, duman çıkınca çantanın içinde askerlere getirdiği meyveler oldu ortaya çık. Öyle şık... E Sözler bulunuyor ki ölüm için önleyici saldırı falan gibi. Ya olan şey şu karşınızdan iri çantalı biri geliyor madem iri bir çanta var roket atarla vuralım diye düşünen bir kafanın önleyici saldırı falan gibi böyle teknik terimler üretiyor olması çok doğal. Ee, şu çok önemli bence de işte kişinin üzerine silah koyup direnişçi süs veriyorduk dedikten sonra bunu komutanlardan aldığımız talimatla yapıyorduk. Ölenlerin sayısı asla hesaplanmıyordu. Bu şekilde kaçıraklı hayatını kaybetti bilmiyorum ama inanın sayısı çok fazladır diyor. Mesela bir taksiyle kaçan bir direnişçi olması üzerine yarbay e, telsizden bütün askerlere verdiği emir. Tüm evet. taksilere ateş açın. Tüm taksilere mi diye cevap veriyor keskin nişancılar. He, Beni doğru duydun asker. diyor evet. Sana bütün taksilere ateş etmeni emrediyorum. Ve sonra da bütün taksilere mermi yağmaya başlıyor. E, daha onlarcası var. E, bence evet. en... E, kötülerden biri yine e, Cliff Fix diye bir Erin e, itirafları. Amerikalı Yarbay'ın aracına bir apartmandan ateş açıldı. Bir şey olmamıştı ama Yarbay çok sinirlendi. Ertesi gün bir C-130 o apartmanı yerle bir etti. Oysa ki daha sabah içinde onlarca ailenin olduğunu görmüştük diyor. Bütün bunlar savaş dediğimiz şeyin doğal halleri. Diyor. Scott Ewing'de Çocuklara niye şeker veriyoruz, onları çok seviyoruz diye mi? Yok, yanılıyorsunuz demiş. O zaman çocuklar araçların yanında olduğu zaman direnişçiler ateşi açmıyordu. Bu yüzden sürekli şeker dağıtıp canlı kalkan olarak kullanıyorduk. Bize dağıtılan uyarı metinlerinde insanlara silahlı olduklarından emin olmadıkça ateş açmamız öğütleniyordu. Ancak kağıtların son bölümünde bu krallar hayatınızı tehlikeye atmanızı gerektirmiyor notu varmış. Bütün komutanlarının başka bir asker... E şunu söylüyor. Siz işinize bakın. insanları öldürün. Siz onlara çekinmeden ateş edin. Biz sizi kurtarmak için gereğini yapacağız. Merak etmeyin dediklerini anlatıyorlar. Bütün evet bunlar... yani beyaz bayrak çekenlerin de öldürüldüğü Felluce o hikayesinden sonra bütün ne Cenevre sözleşmesi kalıyor ne bir şey. Yani ne Amerika Birleşik Devletleri ne de İsrail onun en yakın müttefiki İsrail ikisi tamamen e işbirliği halinde uluslararası hukukun vicdanın, meşruiyetin tamamen dışında hareket eden, gücün kanunlarını uygulayan ülkeler bu insanı öfkelendiriyor biraz doğrusu ama mücadeleye de kararlı hale de getiriyordur diye ümit ediyorum. Evet, buradan devam edelim anayasa meselesine. Şimdi bu, bu yani başbakanın varım dedi yargıyla ilgili 3 maddenin referandum'a götürülmesi önerisini askıya aldı diyor. Şimdi nasıl iş bu? Yorumlasana bana ya da aslında anayasa görüşmelerinde yaşanan yer kavgasının Ankara Adliyesi'nde hakimler ve savcılar arasında yaşandığına mı geçelim? Hangisi daha iyi? Vallahi bu kavga nedir? Tam anlamadım ciddi ciddi yani hani e, kim kime neye kızmış ama şunlar var e, elimde Niş diyebileceğimiz noktalar olarak e, şimdi hakimler savcılar yüksek kurulu galiba bu adlamı yapıyorlar bilmiyorum çünkü toplantının çağrıcısı kim belli değil Yersava soruyorsunuz biz değiliz SSK değil e, birileri bir toplantı yapıyor toplantıda da e, hakimlerle konuşuyor briefing toplantısı ve e, yani toplantının içeriğine birazdan gireriz ama e, toplantının içerinden öte Toplantıda bir tartışmalar, kavgalar var. Kimle kimin arasında bilmiyoruz. Ee, bu bir kısmının dışarı çıkartılması, bu çıkartılanların hakim olmadığının açıklanması, e, bir kısım hakimin dışarı çıkartılmak istenmesi üzerine gırtlağına yapıştığı polisler falan... İnanılmaz fotoğraflar var. Hakikaten hakimler, savcılar ve korumalar arasında... Kimin koruması falan oraları da bilmiyoruz. Yani koruma ne? Mesela toplantılarda pek koruma mu olmaz. Peki bu... bu... Boğazına sarılmış o. Bir adamın boğazına sarıldığı kadın kim? Kadın polis. Milliyetten öyle mi? Evet onu biliyorum. Adam da yargı görevlisi. Yani savcı ya da e, yargıç öyle mi? Evet kendisini evet, eylemci kadın zannetmiş polisi... kadın polis. Dışarı çıkartmaya kalkmış ardından roller değişmiş. O da onu boğmaya kalkmış. Standart durumu diyebiliriz yani. Üç aşağı Normal beş. diyorsun. Yani. Bence gayet çok yabancısı değiliz. Yani devletli birine öyle yanlışlıkla itikat yaparsanız başınıza bunlar gelir. Yangıtay Yalansa yalan ve başkanlarıyla hakimler, savcılar yüksek kurulu başkan vekilinin katıldığı Ankara Adliyesi'ndeki toplantıda arbed ediyor milliyet. Bir kadın polis savcının yakasına, savcı da polisin boğazına yapıştı. Çok... Hakikaten lezzetli bir haber bu. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birdenle, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekil Kadir Özbey'in Ankara Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılarla bir araya geldiği toplantını to, sonradan toplantı olmuş yalnız. Oldu oldu toplantı oldu. Hatta toplantıda işte gayet de önemli açıklamalar yapıldı. Onları da vermek gerekecek zaten günün bir yerinde. Aslında Ama burnu kırılan falan yok değil mi? Yok burnu kırılan ağzı patlayan en azından Peki, yansıyan Peki Mardin'de yok. askerlik yapan? Olsaydı bilirdik. Onlar zaten burun kırmakla yetkililer. Bir çeşit. Tabii. Salonda yer kalmamış o yüzden çıkmış kavga aslında. salonda yer mi kalmamış. Evet, yer kavgasıymış. mu can koskoca hakimlere, savcılara. Ya işte, görevin vakarına yakışmamış yani. 300 kişilik salon yargıta ve danıştaydan servislerle gelen üyeler nedeniyle dolmuş. Düşün bazı hakim ve savcılar ayakta kalmış. Hakim ve savcılar dışarıda yargıta ve danıştaydan gelen destek kıtaları kimlikleri kontrol edilerek içeri alınsın. Bu toplantı hiçbir zaman yar sava destek toplantısı olmayacak diye bağırmış Ankara Savcısı Mustafa Şahin Tanrı Över. O zaman danıştayda görevli bir daire başkanının kadın koruması tarafından protestocu sanılarak dışarı çıkarılmak istenmiş. Protestocuymuş. Evet. Bir yanlışlık yok ki burada. Evet. Ha alelade protestocu oldunuz mu Yaka, paça Patküt? Ee, savcı protestocu oldunuz mu? Ah pardon, protestocu sandım mı oluyormuş? Evet. Yaşasın adaletin eşitliği. Ee, Arbedede kadın koruma Tanrı Över'in yakasından tutmuş. Olay bu mu? Evet. Demin anlattın. Tanrı Över gerçekten protestocuymuş. Çünkü bu yar sabah, burası yar sabah toplantısı olmasın deyince... Danıştay koruması, Danıştay koruması kadına ne olmuş peki? Sinirlenmiş. Danıştay'a bir saldırı olduğunu mu hissetmiş? Gerçi kadın kadın deyip de durmayalım. Kadın ya da adam olması önemli değil aslında da. Ee, en nihayetinde galiba şöyle bir şey mi yani o zaman? Devamı da güzel olmuş aslında. Onu da okuyayım mı? E, lütfen. Tanrı Över, kadın korumanın yanına gelerek, giderek helallik isteyerek elini uzattı. Eli sıkmayan kadın koruma beni Hakkari'ye gönderirlerse ne olacak? Bak Mardin dedim ama Hakkari çıktı. Ne olacak demiş Tanrı Över de ben seni korurum yanıtını vermiş. Tanrı Över koruma olan değil değil mi? Hayır. Tamam farbe. <gülüyor> Olay <gülüyor> Rusya'da geçiyor. <gülüyor> Bence olay prakta geçiyor yazan Kafka. <gülüyor> evet. Büyülü bir roman var ortada. Evet. Ee, yani şimdi ne oluyor peki? ya yani bu arkadaşlar demek hoş olmaz değil mi? Yani ama görevin vakarı vesaire de diyemeyeceğim. Yer kapmak için birbirini iten insanlara. Ee, yani bu arkadaşlar şimdi şey için mi toplanmış? Son bu anayasa da yapılacak olan e, yargıyla ilgili değişikliklerle ilgili bir toplantı. Mı? Galiba. Yani hani resmi olarak titrini toplantıda gayri resmi olarak konuşulanları Galiba, biliyoruz. A, sonuç olarak hakimler ve savcılar yüksek kurulu başkan vekili Kadir Özbek şey demiş. Pakistan'da darbe anayasası üzerine istifa eden yargıçları hatırlatmış. Müşerife hatırladın mı? Sen severdin özlemişsindir. M pervez müşervesi. Ha evet evet tabii tabii. Orada Hatırlarım bir. Hatırlarım tabii ki. Yargıç istifa etmişti Anayasa Mahkemesi başkanı. Daha doğrusu görevden mi almıştı bir şeyler? Türk yargıç ve savcıları daha duyarsız değil demiş Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı Özbek. İstifa eden yargıçları hatırlatmış ve biz istifa bir toplu istifa simgesi vermiş. Eğer böyle bir şey olursa bu tabii Türkiye Cumhuriyet tarihinde hatta Osmanlı İmparatorluğundan alırsak 600 yıllık Türk tarihinin en ilginç toplu istifası olacak. Merakla bekliyorum. Ee, yani şimdi benim anlayamadığım şu. Sürekli olarak şu konuşuluyor ya. E, bu geriye doğru, yargının geriye doğru, 82 anayasasından bile geriye doğru falan filan diye devam eden bir hikaye var ortada. Yani yapılacak olan değişikliklerin geriye doğru bir adım olacağı, Türkiye'nin daha da antidemokratik olmasına yol açacağı. Ve e, Türkiye'nin daha da adalet sisteminin işlemiyor, daha da e, gayri adaletli falan bir ülke olacağı anlamına geliyor değil mi? Yani anlatılan bu. Evet. Bu nasıl olabiliyor kısmını geçiyorum ama hani genel anlamda Venedik kriterleri dediğimiz şeye bakmak zorunda hissettim kendi sonunda. Acaba nedir bu kriterler diye. Ben anlamadım sıkıntıyı taslamam. Niye onlar da anlatmıyorlar? Sadece sürekli geriye gideceğiz. Bence bunu 9.30-10 arasında biraz bırakalım. Dün Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı Orhan Gazi Ertekin'in Neşe Düzel'in sorularını cevapladığı bir mülakat vardı. Hı hı. Okuduğum en çarpıcı konuşma metinlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Yani has, anayasa taslamanın en olumlu yönü şu kadarını söyleyeyim. Hakimler Sadrıdağ Yüksek Kurulu'nun güvenlik konseyi rolü oynadığını söylüyor. Milli güvenlik konseyidir diyor. Ve bu rolü azaltması diyor. Ya yani en önemli değişiklik bu diyor. Yani ya bu iş biraz Richard Falk'un, Naomi Klein'in antisemitizmine benzer. Kesin onun da vardır bir Atatürk düşmanlığı, Cumhuriyet düşmanlığı. Bilmiyorum herhalde olabilir. Ona da bakarız ama ha hakimler ve savcılar Yüksek Kurulunun bu haliyle var olması gerektiğine dair bir siyasal akıl geliştirdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Yargı Savcılar neyi diyor? Ee, bu tutum onları lekeler kanım dondu diyor böyle bir şey savunulduğunu düşünce bir hukukçu olarak diyor kendisi aynı zamanda da bir hakim ona da bakarız toplu istifa meselesine de bakarız. Güzel günler bizim önümüzde bakacağız. Seni işte. çok ürkütmedi galiba bu toplu istifat <gülüyor> etti. De. Açık kaste Miktat Kadıoğluyla havadan sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Abi Bey. Evet, önce bir resmi hava durumunu rica edelim sizden. Baharı yaşayamayanlardan şikayet alıyoruz. Miktat e, Bey'e soralım dedik biz de. Hmm. Isınacak mı? Niye baharı yaşayamıyorlarmış ki anlamadım. E, havalı, hala yeterince ısınmadığından İyi şikayet olur. eden arkadaşlarımız oluyor. Hmm. O zaman cumartesi beklesinler. Cumartesi 25 derece. 25. Evet. Hmm. Cumartesi günü oluyor. Yani şimdi bugün 16, yarın 14. Perşembe 19, cuma 23. Cumartesi 25. Ondan sonra ısın, onlar yeterince ısınmış olurlar herhalde cumartesi. Evet. Herhalde. Şimdi ondan sonra Pazartesi günü 14'e düşüyor. Pazartesi 16'ya çıkıyor. E, tekrar 17'ye çıkacak haftaya bugün salı. Yani bugün e, bu şekilde 16 derece olacak. Yani dün, dün de bu şekildeydi. Yarın birazcık soğuyor. Rüzgar kuvvetlenmiş olacak hafiften. Bir Yarın çok hafif bir kapatıyor hava ama en fazla çisenti ihtimali var. Çok hafif bir yağış da olabilir ama çisenti gibi. Perşembe günü rüzgar sa sakinleşiyor. Çok e, rüzgar işletini yitiriyor. 19. Cuma günü tamamen sakin bir hava var. 23. Cumartesi de yine rüzgar çok sakin 25'e çıkıyor. Pazar günü e, kuvvetli bir yağış gözüküyor İstanbul'da. Yani Pazar günü Pazar günü yağış Evet 25 kilometre 25 kilogram saat e, şey gün boyunca Pazar günü yağışta olacak. Pazar günü ee, herkes evine <gülüyor> 25 kilo e, düşünü görülüyor. Evet Özellikle öğleden sonra saatte 10 kilo kadar çıkacak saat yani öğleden sonra çok yoğunlaşıyor yağış. Yani öğlenin civarında yoğunlaşıyor diyelim. öğden önce ve öğleden sonra ikinciye doğru kuvvetli bir yağış gözüküyor pazar günü İstanbul'da. Bu mevzi normallerinin valla yağışa bir şey demek zor da zor. sıcaklıklar e, şey yapıyor. Sürekli oynayıp duruyor. Mesela işte bu 18'ine kadar mevsim normalin üzerine çıkacak. Mesela bu pazar günü 14 derece düşüyor ya, o zaman sıcaklıklar mevsim normalin altında olacak. Evet. Böyle yani bir şey var ama 18 Nisan güzel bir yağış var İstanbul'da. 23 Nisan neşe doluyor insan var ya tıp bayram. Evet. Orada da hafif bir yağış yani yağmayabilir de çok şu anda küçük hafif bir yağış gösteriyor. Ama özellikle 26 Nisan'da tekrar bir yağış şey var ee, bir yağış görülüyor yani 26 nisanda. Evet, ama pazara kadar bir e, yağış yok. Peki pazar kitle bir yağış evet. kadar. Peki, Pazar günü bu 25 kilogram metrekareye düşüş düşmesi ihtimali var dediniz. Aha. Bu sel gibi bir şey yol açabilir mi? Valla işte nereye düştüğü ne kadar önemli yani bilemiyoruz ki nereye düşecek İstanbul'un tam hangi sokağına Ama tabi bu yağışlarda İstanbul'da şey var. Her zaman bir sel ta, e, riski oluyor. Yani bu yağışlar <gülüyor> bu kadar şiddetli ve kısa süreli olunca <gülüyor> yerlerde beton ol, olunca, eh, yani büyük ihtimalle ama tabi kırsal alanlara düşebilir bu yağış. Bu ben şimdi bunu benim baktığım bu yağış miktarı sanki Yeşilköy Havalimanı'na yağacakmış gibi ben benim tahminler şekilde Öyle. Mi? Yani İstanbul'un tabi uzun bir kenarından diğer kenarına bazı yerlere daha fazla da yağabilir bu, bu miktardan. İşte onu bilemiyoruz yani o kadar meteoroloji gelişmiş değil. Allah'tan bunun e, şey Çevre Orman Bakanı bunun farkında yani. ben böyle diyor. Kuvvetli yağış tahmini istemiyorum diyor. Bana ne zaman nereye kadar yağacağını söyle diyor. Dedim ona helal olsun. İlk defa bir bakan <gülüyor> <gülüyor> yer yer zaman zaman bazı bazı gibi tahminlerden tatmin olmuyor. Evet yazınızda da belirtmişsiniz onu. Evet, i̇lk defa böyle bir şeyle karşılaşıldı. Şok oldum yani. Yani bu işte 23 sene hep yağışlı olur, kar yağar bazen derlerdi ya. İşte bu bu sefer kar yağmayacak ama hafif bir yağış ihtimali var. O değişebilir tabii zamanla. Yani havalar bildiğiniz gibi de şeyi şaşırdım ben yani Nisan'da çok üşüdük diyenlere. Çünkü e, Hindistan'da e, son 10 yılın en sıcak Nisan'ı yaşandı diye ilan etmiş Hindistan. Son 10 yılın en sıcak Nisan ayı. Evet, bu çok ıı, tabi ayrı bir endişe konusu olabilir. Evet, onlar için yani onlar da soğuk da olsa problem, sıcak olsa problem. Ama hatta April Intikait diyor Hindistan Times gazetesiyi. Evet. Yani, yani bu böyle bir problem var orada. Ee, başka da şeyler var şimdi. Bu yaza doğru şey olması çok sıcak olması havaların. Mesela büyük klimalı büyük alışveriş merkezlerinde artık. Açık hava dalgalarında çare olmayacağını yazıyor bazı gazeteler. Şimdiden yani yurt dışındaki şeyler ee, web siteleri ve gazetelerde. Ben baktığım zaman haberlerde onu görüyorum. Ee, bu Sun City neresiyse bilmiyorum ama herhalde. Dakkan, Dakkan neresi? tekan e işte Neyse bazı yerleri bilmiyoruz canım. Ben lazım <gülüyor> evet <gülüyor> Yani burada Hindistan'dan bir resim var. Çocuklar yüzüyorlar derelerde. Son yılın en sıcak Nisan'ı diye. Ee, başka da e, haber olaraktan şey yok yani mesela burada. şey Brezilya'daki şeyden bahsediliyor hep Bu heyelanlardan. <gülüyor> Bir de YouTube'daki algoru. E, YouTube'dan algoru kimse etmişse 30 bin kişi bunu mahkemeye vermiş. <gülüyor> yani, algor'u mu mahkemeye vermiş? Algor'u evet. Evet. Niye veriyorlar anlamıyorlar. Neden? Yani. Uyardı diye herhalde. Yani, evet. yani herhalde. Ben de vereyim ya. 31 bin olsun. Otuz bin bir. E biz de verelim tabii. Ben belki meşhur oluruz falan. Niye <gülüyor> bileyim yani bu şeydir yani. Bir, Amerika'da zaten bu mahkeme vermek bir alışkanlıktır yani. Herkes herkes anında mahkeme verir yani orada. Ee, başka da böyle bir şey nedir bir haber yok yani Şey ilgili nekili. İşte bir yerde de şeyden bahsediyor, Hava de televizyonda hava durumu sunanlar da ikiye bölünmüş iklim değişiklik konusunda. Allah'ım ya. Allah'ım <gülüyor> ne? İsterse yüze bölünsün yani. Bu, bu <gülüyor> Gerçeklik kimin tarafında kalmış Miktat Bey? Yani tam ortadan bölünmüş <gülüyor> hocam. Bu şeyde de böyledir, anketlerde de yapılırken ankette böyle tekli soru sorulmaz yani 5 ya da 3. Tam ortasından <gülüyor> bölünür çünkü. Yani, bir ortalama bir cevap. Ortalama cevap belli. bir zorlamak gerekiyor bir tarafa doğru. <gülüyor> Bunu da herhalde öyle Tam ortadan bölmüşler yani. Hayret bir şey bu da ya. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> yani, i̇şte, hala onu mu tartışıyoruz yani? Var mıdır yok mudur? Ne yapacağımız tartışmamız lazım artık. Evet. zaten zaten bu bizim yakından takip etmeye çalıştığımız bir yazar ve aktivist Bill McKibb'ın son kitabında şey diyor, Kösel iklim değişikliği tehlikesi bitti diyor, Hı. tehdidi de bitti, artık gerçek oldu diyor. Yani tehdit falan kalmadı diyor. Yani İç, o, i̇çindeyiz diyor yani. yani aynı <gülüyor> bizim bu deprem gibi İstanbul'daki. Yani evet. ne, ne, olup olmayacağı değil problem yani. Ne zaman olacağı problem. Bu da iklim değişikliğinin yani azık olup olmadığı değil yani ne kadar etkileyeceği, ne yapacağı problem artık. Onu tartışmak gerekiyor. Evet, bilmah gibinde aynen onu ö, ö, söylüyor ya, o zaten. Anında. Yani Yani bir, bir, o, bir o şeyde gibi. oturuyor. Nerede? Dağcı evet. adam bizim adı. <gülüyor> New York dağlarında yani doğanın içinde hmm. uzun süre yaşıyor bir işte, dağ kulübesi gibi bir yerde. Hmm. E, ve o bizim için görmek çok daha kolay diyor. Geçen yıl şuradaydı. Şey, ...dere diyor... Hmm. ...silip süpürüldü mesela diyor... ...yani biz görebiliyoruz diyor... ...ya aslında şehir insanı var ya... ...yazın baharın gelip gelip gelmediğini de anlayamıyor... ...evet aynen öyle... Yani bu şehir insanının... ...mevsimlerin değişimini de artık takip etmesi mümkün değil... ...yani bir haber yaşıyor doğadan... ...her şeyden... ...o yüzden de bazen çok fazla böyle... <gülüyor> ...olmadık şeyler söyleyebiliyor yani... Yok, ...yok o var mı yok bu yok mu filan gibi... Yani durum böyle hocam. Bizim yani e, bizim trafodaki durum böyle. E, radyoda ne var ne yok. Bal filmini gördünüz mü? Kimi? Bal filmini Semih Kaplanoğlu'nun. Hocam kazan. biz sinemaya götürdün sen bir kere. Kaç sene önce sizle beraber gitmiştik bir sinemaya? Evet. Ondan beri. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o da andan... Götüreceğim hocam. Bizi. Ama sizin oralarda geçiyor. Çamlı ha. Hemşin'de ha. ve ömrümde bu kadar... Yani gü edeyim. güzel bir şey Aha. görmedim yani Do doğa harikulade yani. Ha, doğa öyle tabi canım ya ben. Film de çok ben çok başarılı buldum doğanın başrolde olduğu hmm. bir film yani tabiatın. Yani, ben de zaten planlıyorum bu emekli olalım ben bu size doğru Trabzon Maçkaya. Oradan e, bağlanırız. E, oradan bağlanırız tabii. <gülüyor> Hatta orada ben bir radyo da açabilirim açık radyo iki. <gülüyor> e yok biz biz de geliriz. Vallahi gelin ha bizim dağlarda oralarda boş araziler, yem yeşillikler, şey yani ya. hidroelektrik santraller yapılıyormuş şimdi oralara da. Aa. O yüz metrelik böyle binlerce yıllık belki ağaçları yaşlı ağaçları da kesme durumundalarmış. Yani filmin yönetmeni Semih Kaplanoğlu da bununla ilgili bir mücadele de yürütmek istiyor. Vallahi ben sana söyleyeyim mi? yapılan hidrolik santrallerin çoğu ihlas edecek. Çünkü o dağlarda, o derelerde çoğu yerde ölçüm yok meteorolojik olarak. Yani şey akım bakım, derelerde ne kadar su akıyor ne zaman onlar hiç belli değil. Ezbere kafadan oralara yatırımlar yapılıyor ve bir hur, fu, furyadır başlamış. Altına hücum var ya da yani Kaliforniya'da bir zamanlar. Batıya göç ediyorlar. Evet zamanlar. aynen öyle. Aynen öyle. Büyük bir hücum var altına yani o tarafta ve çoğu da iflas edecek. Kayıtsız, kuyussuz, ölçümsüz derelerde. Kafalarına göre ezbere büyük büyük su potansiyeli varmış gibi barajlar yapıyorlar. Ama hem onu, doğayı mahvediyorlar. Evet mahvediyor. Hem ağaçlar kesiyor, hem molozları de, derileri atıyorlar. Çıkardıkları şeyleri Oo. attıkları. Çok endişe veriyor. Yani doğa da iflas edecek tabii. Yani, bu evet işte. evet yani aynı şekilde her tarafı mahvediyorlar. Bilmiyorum onlar devlet teşvik veriyor Yani Belli bir zaman sonra onlar iflas edince herhalde yine bizden. Onları, onları kurtaracağız, tabi. Kurtaracağız Gayet ve tabii. olan giden doğayı olacak. <gülüyor> Vallahi bu ne desek boş yani. Evet, durum bu. Meteorolojik afetlerde de reform uyarı için reform olması gerektiğini yazmışsınız bir de. Onu iki evet, kelimeyle hocam. de ona değinelim isterseniz. Evet, o da şimdiki şey var. Bu nedir o? Çevre Orman Bakanı bu yılı 2010 yılını taşkın yılı, erken uyarı yılı ilan etti. O, bir anda bir ton adam çıktı ortaya. Sel tahmini yapılır abi. <gülüyor> Sel taşkın <gülüyor> diye. Yani aklını almaz yani Bu kadar şey, hayret bir şey bu kadar olabilir. El tarafta taşkın tahmini yapmak isteyen hayatında selin ne olduğunu bilmeyen insanlar toplanmışlar. Proje yapıyorlar. İşte buna çantatıcı deniyor. Bir adam buluyorlar. Doğru Ankara'da. Ve bazen de ben de karşılaşıyorum bunlarla ve bana da projelerini anlattı. Beni de ikna etmeye çalışıyorlar. Ya böyle bir şey olamaz. Olsa zaten devlet yapardı şimdi bunun yüzeyini yıldır, yüzde yıldır. Yani çocuk çocuk böyle hiç taş serin sesinden, yağmurun yerisinden anlamayan adamlar ne cesaretler bizim millette ya? Ya da nedir? Ne utanmazlık bu? Anlamıyorum. Kalkmışlar. Tahmin yapacaklar. Sel tahmini. Nasıl yapacak bunu? Bilmiyor adamlar alacağını. Alacak modeli, aletleri atamadık, gidecek oraya. Ondan da bırakıp gidecek. İşte alacak parasının komisyonunu. Yağmurcu vardı eskiden böyle bir meslek. Yağmur yağdıramak üzere insanları çağırıyorlar bir yerden bir yere. Ha, yağmurcu geldi abla, abi. Evet <gülüyor> aynen öyle. Şimdi demek ki selci. Selci geldi abi ya. Her taraf selci tahminci oldu. Ben nasıl tahmin edeceğim bunu? Bir kere gözlem yok. Oturacak Ankara'da model kuracak bir tane güzel bir odada. Oradan Çemişkezer ve Mehmet Deresi'ndeki tahmin edecek. Allah'ım. Yani işte ne bileyim ben bunu Dünya Meteoroloji Günü'nde bakanı da anlattım. Bu böyle olmaz, edemez. Gerçi bakan tam anlamadı ne demek istediğini. Ben bunu devlet su işlerinde <gülüyor> anlatıyorum. Niye? O da Karadeniz'de değil mi? Niye Yok değil hocam. Afyon'da. <gülüyor> <gülüyor> şey vardı bu bir sene 2010 Dünya Orman Su Meteoroloji Günü'nde Afyon'da yaptığı bakan. İşte bundan sonra Anadolu'ya açılacağız deyince ben de konuşmamın sonunda 2011 Dünya Su Orman Meteoroloji Günü'nde Maçka'da buluşalım dedim. Tabii. Evet. bakan da çıktı. Evet dedi. İstanbul Teknik Mekanistinin ma maç kadar güzel testleri var diye. <gülüyor> bizim, <gülüyor> bizim maç keçi. Ben trabzon maç dedim hocam. Ama <gülüyor> öyle çevirdi lafı. Yani orman desen, bizim orada su desen, orada hava desen, orada yani kimle bir orman su hava görsün. Yani bu şey bu bir şekilde bu ne bileyim modalar bir şöyle geliyor gidiyor ama arada işte vuran vuruyor vurgunu olan oluyor ülkeye borçlanıyor çoğu bunların dışlardan kredi şeklinde borç alınıyor paralar. Mesela bir defer projesi vardı. Bu Barton silinden sonra yapıldı. milyonlarca dolar Türkiye'ye Dünya Bankası'ndan kredi alıp borçlandı. O defer projesine kurulan sel tamir sistemlerinin hiçbiri çalışmıyor hocam. Git devlet su işlerinde kilit altında. Ve bunun hesabını kimse vermiyor. Ha bak şunu, şunu da söyleyeyim. Geçen hafta Perşembe günü Ankara'daydım ben. Bu Birleşmiş Milletler'in şey, projesi var işte bu Türkiye'de AFET Zalarını azaltma konusunda. Ha, evet. Orada bir Finlandiyalı vardı dünya meteoroloji hakkında. Bir tane de İngiliz vardı. O projeyle ilgili işte. Onlar Türkiye için uluslararası danışmanlar. Ben de işte Makedonya'nın uluslararası danışmanıyım. Şimdi onlar bize geldiler gözlerine. Şimdi afili işlerinden, meteorolojiden ve dere su işlerinden toplandık. İşte anlatıyoruz. Ben anlatıyorum onlara. Türkiye'nin işte durumları nedir. O dere su işlerindeki arkadaşı vuracaktım yani. Tabancam olsa... <gülüyor> Her şeye biz yapıyoruz bu var bizde bu bizde yapıyoruz bu bizim bu çok iyi buru çok iyi yapıyoruz. Lan çocuğu dövecektim lan yok. Nerede yapıyorsun? Hani nerede bizim <gülüyor> Birimiz yok kimse görmüyor. Böyle bir şey var yani nasıl bir beyin yapısı varsa ben onu böyle otopsi yapıp incelemek istedim beynini. Nasıl çatlamış bir Nereler, nerelerde böyle bir şey var. Ee, kısa devre yapmış bu çocuğun beyninde. Tam tipik bürokrat arkadaş her şeyi yapıyoruz diyoruz hep süper. Evet. Tamam. şimdi ben diyorum ki mesela Türkiye'de sel tahmin yapılabilmesi için e, mutlaka mesela diyelim ki bir dereler taşıyor bir yerlerde göller. Bu, bu göllerin derelerin sel anda taşıp taşımayacağını anlayabilmemiz için mutlaka bizim bunu günlük tahmin etmemiz lazım bu selleri göllerin su seviyesini. Yani eğer ben normal bir günde bir derenin su seviyesini tahmin edebiliyorsam, normal bir günde böyle hiç böyle, böyle işte kolay normal bir günde gölün su seviyesi ne kadar olacağını bilebiliyorsam aşırı yağışları, tehlikeli günleri de bilebilirim. Ama ben bunu normal bir günde yapamıyorsam, yapmıyorsam aşırı yağışlı olağanüstü bir günde bunu yapmam da mümkün değildir. Yani afet yöneticinde böyle bir ilke vardır. Normal bir günde yapamadığınızı e, olağanüstü günleri hiç yapamazsınız. Ya kardeşim diyor ben şimdi sana söylüyor musun? Hangi derenin ne zaman ne kadar yükseleceğini, hangi bölgede ne kadar taşıceğini? Yok. E nasıl yapacaksın bunu buraya? O zaman yaparız diyorlar. nasıl yapacaksın? <gülüyor> ya o çocuğu dövecektim. Ya böyle tipler var Ankara'da yani bilemiyorum ben. Bunların beynini incelememiz lazım hocam bir otopsiyle yani. Hani var ya Einstein falan beynini incelemeye çalışıyor bazıları. Sırrını anlamak için. Ben de bunların gibi merak ediyorum beynini. Öyle... Beyin üzerine yeni bir programımız başlayacak yeni yayın döneminde. Öyle. İnşallah orada tekrar ele alabiliriz. Peki bir de Miktat Bey bugün bir toplantı var galiba. Afet risklerinin tespiti ve azaltılması. Evet, İlk değişikliği bağlamında. Bu eski bir açık radyolu bir arkadaş bize de yakaladı illa da gel konuş. Anne hani da konuşmaktan usandım ben de artık yani mecbur gideceğiz öğlen taksim hillde. Aa, evet. Otelde ee, saat altıya e, kadar. Bizim işte. e, burcu, e, burcu ku. Burcu mu? Evet. Allah'ım bu burcu burcu. <gülüyor> <gülüyor> burcu da ne demek Türkçenin tamda. Yani işte Burcu Hanım'ın gideceğiz. bir şey anlatacağım orada. Ee, iklim değişikliği ve afetler arasındaki ilişki nasıl iklim değişikliği, afetler hangilerini arttırıyor, nasıl arttırıyor, neden arttırıyor? Yani onun sebep sonucu ilişkisiyle beraber herhalde bir 45-50 dakikalık bir konuşma verecek bana. Saat 1'de başlıyor. İşte bu 1'e yetişeceğim inşallah. Evet Taksim Hill atlayıp. Oteli'nde, evet. Taksim Meydanı'nda Sıra Sevilla Caddesi'nde te başlıyor. Onun işte başlıyor. İlk sizin galiba konuşmanız. Ondan sonra da 18'e kadar süren etraflı bir toplantı düzenlemişler. Seminer. Öyle. Evet. Onun, evet yani. Ben işte buradan okuldan çıkacağım. Maslak'tan metroya bineceğim. Doğru oraya. Allah'tan bizim üniversitenin böyle bir şansı var. Evet. Böyle bir Tek metrosu olan üniversite biziz. Yani hocam. Bu şimdi ÖSS'ler başladı ya. Reklam ha bu ÖSS sınavında. Hı. Hmm. Bir tane yanlış var da ben onu şimdi söyleyemedim mesela orada bir tane şey kasırgadan bahsediyor. Kasırgayla ilgili bir soru var, geometri sorusu. Şey geometri diyorum ya, coğrafya. Hala uyanamadım. <gülüyor> Hocam bu program 12'den yok pardon, 12'den sonra daha kötü olacağız. <gülüyor> 12'den Neyse. Yani o coğrafya sorusunda kasırgayı sormuş. Ee, Kasırga şöyle, Katırga böyle. Burada kasırgadan şeyi e, kas ediyor. Tayfunları, arkeynleri. Evet. Ama Türkiye'de kasırga Türkiye'de böyle hani mesela kasırga koptu derler çatılar uçtu falan olur ya evet. ben gazeteleri inceledim zaman bir sürü kasırga haberi var Türkiye'de ama Türkiye'deki bu kasırga haberleriyle tropiklerdeki bu dev azmanı fırtınalar aynı şeyler değil yani bu e, oradakilere tayfun demeleri gerekiyor mesela orada o yanlış mesela o soru ama onu kimse yazmadı gazetelerde şu anda. İlk defa buradan söyleyelim. Evet. Tayfun ya da... Uh, hurricane uh, ya da neyse onu diyelim. Yani uh, ka Türkiye'ye mahsus bir şey yani. Türkiye'deki olayları o zaman kasırka demesinler. Evet. Yani kasırka koptu, kasırka çıktı, çam, damlar uçtu demesinler. Çünkü rüzgar ikiye ayırıyoruz biz normalde. Düz esen rüzgârlar bir de kendi ekseni et, et, etrafına dönen rüzgârlar. Türkiye'de bu düz çok kuvvetli rüzgârlarda çatılar uçabiliyor. Mesela Türkiye'de tropikal fırtına yok. Kasırka diyeceğiz. Yani böyle bir abuk supukluk. Yani hele bu görme, şey var ya hocam bu coğrafya çok berbat bir durumda. Türkiye'de coğrafya eğitimi de berbat, kitapları da berbat. Yani Siz bilme, bilmiyorsunuz ama Miktat Bey, tarih sorularını bir görseniz tarih eğitimini tarih. <gülüyor> coğrafya kralık alır işin yani. Valla <gülüyor> tarihten yani. anlamadığım için ben de. Yani böyle bir acayip durum. Bu da bir de bu şu e, uçak düşmesi olayı şeyde Nedir Polonya Devlet Başkanı'nın? Evet. evet. Tabi yumurta sebet meselesi. Ben mesela bilmiyorum bizim Türkiye... Mesela biz İslam Teknolojisi Afet Acil Durum Yönetim Başkanı olarak da müdürlü olarak biz çok yerde şey yaptık. Afet Acil Yardım Planları yaptık işte Erdemir'de, İbrakaz gibi böyle büyük sanayi tesislerinde. Biz onların hepsine planlarını şey koyduruyorduk. Ee, tek vasıtayla toplu ulaşım riski. Genel müdür müdürler toplu atlayıp ucağı bir yerlere gidiyorlardı. Biz onu planlara koyup engellemeye çalışmıştık. Yani Türkiye'de böyle bir risk yok. Fazla algılanmış değil böyle bir risk. Yani tek sepete yumurta yumurtaları tek sebede komama olayı daha çok finansta var Türkiye'de. Yani, evet yani bütün Polonya'nın en yüksek yetkilileri hem askeri hem mali, iktisadi evet. ve siyasi bütün ve parlamentoda ki keyfi parlamenterler hepsi çok sayıda insan kaybettiler. Yani aslında biraz sevinenler olmuştur ha. İyi katura açıldı böyle yukarılara doğru. Boşluk evet. oldu. Yükselmesi, yükselmeyi <gülüyor> bekleyenler için ama yani tı, o işin şakası, esin evet, şeyi. Çok feci, yani büyük bir trajedi. Trajedi. Yani. yani işin şeyi böyle bir riski algılamıyorlar mesela. Bizim 7269 sayılı kanun var. Orada 5 tane afet sayılır. İşte deprem, yangın, su baskını, işte kaya düşmesi, çığ gibi. Bizim planlar hepsi de ona göre yapılır yani. Onun dışına çıkamazlar. Yani bir işte afet acil yardım planlarında ne bileyim tek vasıtle topu taşım riskimi bekledikleri alan sanmıyorum olsun Türkiye'de fazla yani konuşuluyor falan ama planlar resmen öyle bir şey yoktur. Bir de ben şey merak ediyorum yani mesela diyelim ki başbakanımız geldi İstanbul'da bir yerde konuşma yapıyor ve o anda deprem olmaya başladı İstanbul'da başbakan nasıl kendini koruyacağını biliyor mu? Ee, ama zaten erken uyarı yapılmış olacak tabii ki Bak, Türkiye çokta çoktan yapılmış olur. Karıncalaran bakacağız. E, yapın erken uyarı sistemi devreye girmiştir başbakan da tabii ki her şeyin farkındadır. Ya, öyle öyle uyarı çok depremin nereden çıktı hocam erken uyarı. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya hayır şimdi ben baktım başbakanlık korumasına falan mesela şimdi bu kazadan sonra ne oluyor nasıl koruyorlar başbakanı 221 tane yakın koruma varmış Allah Allah yakın koruma herhalde teröre karşı koruyor. Evet. Yani bir, bir yakın Devreme korumada karşı... biliyor mu depremde nasıl davranılır? Başbakan şimdi böyle afet anında hocam deprem bakın şey de olsa, açık da olsa, Ömer Matado olsa afet anında herkes yalnızdır, kendi başınadır. İlk anlarda Neyim, herkes kendini koruması mi? lazım. <gülüyor> evet. Yani yakın koruma, akın koruma olmuyor ki herkes kendini orada deprem oluyor, büyük bir toplama salonunda çatıdan bir şeyler düşmeye başlıyor, parçalar falan. Bu arada başbakan ne yapması gerekiyse i̇şte kendisi yapacak. Çünkü yakın korumalara falan yapamayacak. Herkes kendi kendini korumaya çalışacak. Hatta yakın koruma bunu korumaya kalksa nasıl koruyacak? Hani onu merak ediyorum ben. Evet. evet. Yani bilmiyorum ben Cumhurbaşkanından başbakandan aşağıya doğru bu koruma korumama işlerinde biraz tuhaflıklar var gibi. Yani planlar, programlar hep teröre yönelik. Diğer konular, yani şey bakılmıyorlar, bir bütün olarak bakılmıyor gibi geliyor bana. Büyükşehir Belediye Başkanı top başta zaten İstanbul'a özel deprem yasası çıkarsın demiş. Bugün sabahtaki bir haber var. Öyle, nasıl bir kanun olacak o? Ee, Merak ettim özel işte. bir dö deprem dönüşüm yasası. He. Ne demek bilmiyorum. Kentsel He. dönüşüm aslında. Onun adını kullanmıyor çünkü kentsel dönüşüm şey oldu biraz, içi boşaltıldı risk taşıyan alanların yenilenmesi ve halkın güvenli yaşama kavuşması ha. adına bir deprem dönüşüm yasası gerekiyormuş. Zaten mecliste bekliyor öyle bir yasa da onu bir türlü çıkaramıyorlar oradan. Para lazımmış. Hocam bence en iyisi Ahmet Hican mıydı İran Başçunu başkanı? Ahmet İnciat evet. Ha, onun tak, onun yöntemini uygulamak. 5 milyon kişi şehri ha. terk etsin demiş. Ha, işte, evet. Biz, de, biz de, orada kaç kişi yaşıyor? Kaç üçte biri mi orada Tahran'ın? Yarısı mı yoksa? Ee, İran'ın oldukça. Tahran'ın. Yok, 75 milyon finan İran'da galiba. Tahran ne kadardır? Yani yarısının boşadığı, 5 milyon yüzde kaçına geliyor Tahran'ın? Üçte biri, dörtte bir gibi bir şeydi. Tam biri. hatırlamıyorum e, ama. Bizde üçte biri. On, on 14 milyonlukmuş, e, evet, işte beş, üçte de, birine yakın. Ben bu test, ben bu yöntemi destekliyorum. Üçte hocam. birinden fazla. Kadir evet. Topbaş zaten bunu e, vakti zamanında bir ara e, sunmuştu, hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. O başbakan da söyledi, vize kuralını. Işte. Yok yok Tekirdağ'ı taşıyorduk hani ha. bir ara şehri. Yok yok öyle taşıma maşıma yok o masrafı gerektirir. Boşaltın diyeceksin. <gülüyor> Boşaltın. Ha. Taşımak dedi binalar değildi herhalde. Kalkın gidin diye almış güzel Beş, bir de ama. Bir gitsin, Hocam vallahi tıbaşıkta düzelir ben de araba alırım o zaman. Şu arada. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bence süper en güzel teklif şu, çözüm bu yani. Parasız, pulsuz, bedava. Ama Ahmet İnecat şey demiş, evet. e, toprak, düşük faizli kredi ve devlet Ver. desteği gibi teşvikler Oo. verelim ki şehri terk etsinler demiş. Hocam Anadolu'da bir sürü toprak boş. Vay, gitsin. Herkes kendime köyüne, <gülüyor> bak çözüm de bu. Evet. Herkes kendi köyüne gitsin. Toprak orada vardır mutlaka verilir. Böylece kültürel bir problemle çıkmaz. Sosyolojik bir çözüm bulduk. Ben ona destekliyorum bilmiyorum sizi de. Bugünkü konuşmamda herhalde bunun üzerinde durayım biraz. Evet. <gülüyor> çok teşekkürler. Sağ olun, hoşça kalın. Kadıoğluyla havadan, sudan. Açık kaste. The Chamber Brothers'dan dinlediğimiz Time Has Come Today ile devam etti programımız Lester Chambers e, gruba adını verenlerden kurucu eleman Lester Chambers e, 1943'te, 40'ta pardon, bugün doğmuştu. Onların ilginç, bu grubun ilginç bir şarkısı Time Has Come Today. Onu çaldık size Açık Radyo 94.9 açıkradio.com. Ve Açık Gazete devam ediyor. Evet, Evrim Alataş'ı kaybettik. Onu da belirtmemiz iyi olur. 1977'den beri kanser tedavisi görüyordu. Gayet üretken bir yazar, gazeteci. Her dağın gölgesi denize düşer kitabının yazarı. Ve son olarak da Mindit. Ben gördüm adlı ödüllü filmin senaryosunda yazarlarındandı. 97'den beri kanser tedavisi görüyordu. Yarın cenazesi Diyarbakır Gazeteciler Cemiyeti önünde bir tören düzenlenecek. Alevi Kürt bir ailenin çocuğu, çok sayıda gazetede yeni yani 1994'ten bu yana son derece üretken bir Hoşta bir kalemi vardı 1994'ten bu yana yeni politika demokrasiye özgür bakış ülkede özgür gündem pek çok gazetede muhabir ve editör olarak çalıştığı evrenselde bir günde özgür politika gazetelerinde esmer dergisinde ve bir seneden beri de taraf gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu yazıları birikim amargi ve tiroj dergileri ve radikal 2'de de yayınlanıyordu. 2003'te Mayoz Bölünme Hikayeleri adlı bir kitabın da yazarıydı. Aram yayınlarınca yayınlanan Her Dağın Gölgesi Denize Düşer kitabıysa iletişim yayınlarında bu sene Ağustos ayında yayınlanmıştı. Diyarbakır'da anne ve, anne ve babaları da Jitem tarafından öldürülen iki çocuğu anlatan Mindit'in Ben Gördüm adlı filmin senaryo yazarlarındandı. Bu filmde Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Behlül Dal Jüri Özel ödülü kazanmıştı. Böyle bir şey. 20 sorusunda 20 soru diye bir bölümü var. Taraf Gazetesi'nin orada son soru. Öldüğünüzde cennete giderseniz Tanrı'nın size kapıda ne söylemesini istersiniz sorusuna. Haklısın. Kürtlere haksızlık ettim demesini isterim diye de cevap vermişti. Ona da bir günaydın. Yazılarını takip ediyorduk. <Gülüyor> evet. Devamını getirelim. Şimdi yeni hakimler ve savcıları. Aradaki şeylere de bir değinelim o zaman. Birkaç tane önemli haber de vardı. Evet. Ee, biri Dalan için yakalanma emri çıkarılmış olması, Ergenekon soruşturması kapsamında hasta Bedrettin Dalan'ın ismi uzun süredir geçiyordu. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın hemen yanındaki arazi onundu. Oradan epey bir cephane çıkmıştı. De, Beykoz'da. Evet. Ee, Bedrettin Dalan e, benle ne alakası var canım diyordu. Ee, Tabi tek bağlantı noktası bu değildi. Ee, özel Kuvvetler'de benle ne alakası var diyordu. Böyle garip bir hal vardı. Sonra Bedrettin Dalan'ın eşi Hastalandı. ABD'ye gitti. Bedrettin Dalan kim bu arada? İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı. İstek Vakfı Başkanı, İstek. hala da başkanı. E, Yettepe Üniversitesi e, kurucusu falan filan. E, Bedrettin Dalan'ın eşi hastalanınca ABD'ye gitmişti. E, Bedrettin Dalan eşim e, düzelir düzelmez geleceğim demişti. Ardından da bayağı kaçmıştı. Yani başka türlü söylenebilir bir hal yok. Biz uzun süre Bedrettin Bey nerede? Bedrettin Bey nerede diye arandık. Eee kah Paris'te çıkmıştı galiba ortaya kah Amsterdam'da Paris, e Paris yok, yok, yok muydu? O, Hep Amsterdam mıydı? O senin Cemuz'un olduğu yani. Pardon karıştırıyorum ben kimin nerede olduğunu bazen de. Neyse. Ukrayna'dan Beyaz Rusya'da Aa, çıkmıştı. evet Belarus'ta yani. çıkmıştı doğru özür hmm. dilerim. Sonra Amsterdam'da çıkmıştı falan ee, en son iki görüşmesinde de zaten basın bulmuştu onu ee, ikisinde de fırçalamıştı. Ne peşime düşüyorsunuz bak fena olur falan filan diye benim hakkımda arama emri yok demişti. Biz de Ney ne falan diye böyle bir afallamıştık. Şimdi arama e, yakalama emri şimdi çıkartılmış hakkında. Yani e, şimdi Levent Ersöz, e, istihbarat Daire Başkanı, jandarma, e, özellikle Ergenekon sanığı e, Orgeneral Şener Uygur'un jandarma genel komutanı olduğu dönemde istihbarat Daire Başkanı'ydı. Sarı Levent diye bilinen ve pek çok faili meçhullede bağlantılandırılan Levent Ersöz le. Bedrettin Dalan arasında geçen bir konuşmanın 2004'te böyle bir şey ele geçmiş. Yani ikinci iddianameden bahsediyoruz Ergenekon'un. Levent Ersöz'de Dalan konuşması 28 Şubat'ın meşhur genelkurma ikinci başkanı Orgeneral Çevik 1'e 28 Şubat öncesi 4 saat briefing verdiğini anlatıyorlarmış. Çevik bir'e 4 saatlik bir briefing. Sonra Dalan da Orgeneral 1'in aldığı notları rapor haline getirerek gizli damgasıyla generallere dağıttığını söylüyormuş. Böyle konuşmalar var yani. Baya 28 Şubat'ın da sorumlularından olduğu iddia ediliyor yani. Ve Sözün evinde ve ofisinde yapılan aramalarda 2500 dinleme kaydı ele geçmişti. Dalan'la yaptığı görüşmeyi de kaydetmiş. Bütün konuşmaları kaydetmiş. sonra anlaşıldığı kadarıyla. Ve her sözün Dalan'la konuşmasının çözümü Er Uygur ve dönemin jandarma tetkik teknik daire başkanı Albay Hasan Uğur'un Uğrun'da burada da ele geçirilmiş. işte onun da ele geçirilmiş. Filan. Peki niye şimdi yakalama emri çıkarılmış sorusunu İşte orasını mı? bilmiyorum. Yani şöyle bir şey olabilir ya. diye düşünüyorum. Hani ee, mahkeme ilkinde çağırıyor, ikincisinde lütfen çağırıyor, üçüncüsünde kızarak çağırıyor, de getirin falan diyor ya belki öyle bir durum mu diye düşündüm ama her gün görülen bir dava Ergenekon böyle hani o kadar sürecek bir durumu yok ama işte neyse geç olsun güç olmasın denilebilir mi? E herhalde Aslında... yani Gelsin zaten gelip döneceğim ve ya, o eski söylemiydi. Döneceğim, ifadem vereceğim. Artık öşer söylemi. Yok, artık zaten kaçak bayağı bildiğin. E, NTV'de haberin hemen altında e, bir yorum var. Paylaşmakta da fayda var gibi geldi bana. O maviş gözlerinin ait olduğu İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş Mahkemesi'nden bakmasını dilerim diye. E, bir bakması lazım. Yani hani bu kadar ucuz olmasa gerek. Hem e, şerefli, haysiyetli, önemli, tanınmış ve kamuya mal olmuş isim olup... ...hem de e, oradan oraya vın vın vın kaçıp üstüne üstlük ha geldim geliyorum falan diye uyutmak hoş olmadı... Ee, gelip ifadesini vermesi gerekiyor herhalde. Artık öyle ya da böyle. Ee, bir diğer önemli haber aile hekimliği ile ilgili katkı payını durdurma kararının gelmiş olması. Bu da gerçekten önemli. Çünkü sağlıktaki bu harika reformlar süreci felaket bir hal almıştı. Türkiye Emekliler Derneği'nden yapılan yazılı açıklama var bu konuda. Ee, aile hekimliği muayenelerinde emekli ve çalışanlardan alınan katkı payının iptal için dava aç, açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildiğini açıklıyor. Türkiye Emekliler Derneği e, şöyle bir şey olmuştu. Aile hekimliği uygulamasına geçildi. Ne olduğunu uzun uzadıya anlatacak vakit yok ama bunların hepsi aslında bir miktar e, hastanelerin küçülmesi, hastaneye neredeyse gidilememesi, poliklinikler falan bir sürü bir sürü şeyin değişmesi ve kapatılması anlamına geliyordu. Üde e, Üstüne Üstlük bununla ilgili katkı payı ödemeye başlamıştı insanlar. Yani bedava, e, doktor diye bir şey bulmak çok kolay değildi. Şimdi bu sonuç ne durduruldu. olacak yani? Şimdi artık katkı payı vermeden e, aile hekimliğinden faydalanmak şu anda mümkün olan şey bu. Bu arada e, Topbaş'tan dün, demin bahsediyorduk Miktat Bey'le. E, dün de depremle ilgili bir açıklama yaptı aslında Topbaş. Onu bulamamıştım bu arada buldum. E, İstanbul'da özel bir deprem yasasının çıkartılması gerektiğini evet, söylüyor. Dönüşüm işte onu konuşuyorduk Miktat Bey'le. E, ama orada çok güzel şeyler söyledi. Onları da söylediniz mi? Neyse boş ver girmeyelim istersen. Ee, e, kaç kişinin nasıl öleceğini, kaç para harcandığını sonunda 3 aşağı 5 yukarı bu konuşmasında e, dillendirdi. Hı, o detaya girmemişti evet yani. Ee, pek bir şey yapılmamış hakikaten son 10 sene içinde yani. Helikopter pistlerini bile deprem için yapıldı diye sayıyor. Öyle diyeyim daha ne diyeyim. Toplamda 1 milyar lira harcamışlar. Geçen 10 sene kaç milyar milyar e, vergi toplandı özel tüketim vergisi adı deprem için orasını geçiyoruz. Neyse e, bir de böyle bir haber vardı. 1 e, Mayıs'ın galiba Taksim'de kutlanması e, mümkün olabilecek gibi görünüyor. E, bayram değil mi zaten? Bayram üstüne üstük resmi tatil. E. Ama Taksim'de olmuyor ya yani öyle bir psikolojik bariyer var. Ee, Bayramların nerede kutlanıp, nerede kutlanamayacağına dair bir genelge mi çıkaracaklar? Bayram. Var zaten. Hı? <gülüyor> güvenli alanlar, güvensiz alanlar, uygun alanlar, olmayan alanlar diye şeyler var ya. Gerçi tamam, e, Taksim bu mevzu, güvenli mi değil mi? E, şimdi güvenli değil ama şöyle bir şey var. E, en nihayetinde e, 1 Mayıs kutlanacak ama nasıl kutlanacak? Şimdi e, konfederasyonlar birlikte bugün valiyle görüşecekler. Oradan bir karar ve sonuç çıkacak. Son dün konuşulanlar bir garipti. Tabi üstünde önlük olan sendikalı işçiler Taksim'e gelsin gibi bir şey söylüyordu validik. Yani bunun anlamı tam olarak kimler giriyor kimler girmiyor VIP'li mi olacak? E, buraları herhalde zaman içinde göreceğiz ama herhalde konfederasyonlarda VIP kutlama kabul etmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Evet peki. Diğer haberde buydu. Şimdi gelelim herhalde geri e, bu Yargıtay, Danıştay ve HSK e, başkanlarının ana Ankara, Ankara adresini. Uluslararası alandan da 2-3 haberi hızla geçeyim. Birleşmiş Milletler'den Doğru, bir rapor. Vardı. Pakistan'daki mülteciler durumu son Kuzeybat'taki son askeri operasyonlarda 200 binden fazla kişi bölgeden kaçtı demiş. Ve çatışmadan kaçanlara yardım için gerekli para bulunamadığını açıklamış. Yani bunu böyle basit küçücük bir haber olarak e, veriyorlar yani. Gerekli para bulunamayınca ne oluyor? Yani hani hep buralarda kesiyor ya bu haber. Onlar terörist oluyor. Gerekli para bulunamadı ve... Terörist oldular. Büyük ihtimalle de bu Hindistan'da durumda... Hindistan'da Mağolist oluyorlar. Şeyde, Pakistan'dakiler Taliban ya da El-Kaide oluyor. Duruma göre adları değişiyor ama hepsi terörist oluyorlar. Yani... Be, 537 milyon dolar istenmiş ama bugüne kadar sadece 106 milyon alabilmişler. Para yokmuş. Çatışmadan kaçanlara verecek. Ayrıca böyle bir çatışma haberi hemen satırı okuyorsun. En az 40 militanla iki asker öldü diyor. Geçiyorum. Yani gündelik hayatı düşünebiliyor musun? Böyle geçiyor haberler. Tayland'da 20 kişi mi? 21 kişi ölmüştü. Başbakan Tayland'da ordudan seçim çağrısı gelmiş. Orası da. Değişik bir yer. Hem darbe oluyor. Ondan sonra da beğenmiyorlar. Beğenmeyince yeni seçim istiyor orduda. Ee, başbakan da gerginlikten kimi, kimleri de sorumlu tutmuş? Tek bir cevap istiyor. Ee, Sorumlusu T ile başlıyor. Teröristler? Evet. Heh, tamam. Bundan sonraki sorumda artık başar vermeyeceğim yalnız. İlk Zaten ucu... üç aşağı beş yukarı ben de onu söyleyecektim. Harfe bağlamayalım lütfen. <gülüyor> Başbakan ve icracı jiva su gerginlikten teröristleri sorumlu tutmuş. Provokatör kelimesini bilmiyorlar mı orada acaba? O da sevilen bir kelimemizdir ya. De ama yok bu münferit vaka. Bir Anladım, de münferit bir durum. Bir de e, devrik Kırgız lideri ortaya çıkmış. Devrik devlet başkanı ve geçici hükümet liderlerini. Kendisi devrik değil bu arada. Yarı de, devrik. Yarı devrik. Çünkü yani. görevi bırakmadığını söylüyor evet, ama başkente gelemiyor. Hüküm, geçici hükümet şeyleri, geçici hükümeti kuranlar, Roza Otunbayeva ve arkadaşları onu devrik sayıyorlar ve yargılayacağız diyorlar. Ee, o da yandaşların düzenlediği bir gösteride konuşmuş güneydeki Teyit kentinde. Ve geçici hükümeti kuranları gangsterler olarak. G ile başlıyor diyecektim ama belki bulamazsın diye. Gangster demiş. Ortaya çıkmış yani. Onu da geçiyorum. Asıl tabii çok Türkiye'den daha da zor durumda olan bir ülke var. Mos Rusya, Moskova. Rusya'nın önde gelen yargıçlarından Eduard Çuvaşov başkent Moskova'da apartmanın önünde vurularak öldürülmüş. Kimliği bilinmeyen silahlı bir kişi daha sonra olay yerinden kaçma. Milliyetçi örgütlerle ilgili pek çok davaya bakmış ve birçok defa ölüm tehdidi alıyormuş. Özellikle de ırkçı nitelikli suçları kovalıyormuş. Hmm. Ee, Sova merkezinden Galina da ırkçı nitelikli suçların peşine düşen pardon. Sova diye bir merkez var. Oradan Galina Kozhevnikova konuşmuş. Evet yok pardonluk bir durum yokmuş. Şimdi BBC haberini Aşırı milliyetçilerin giriştiği en az iki suçun davasına başkanlık etmiş. Ve işte sonunda olan olmuş. Zor davaların yargıcı öldürüldü diyor. Bu arada e, Filistin'le ilgili bir gelişme oldu biz. Çok... Çok... Pardon abi. Filistin. Yani yargıçların ve gazetecilerin işi çok zor Rusya'da. Onu söyledim. E, Filistin'de de e, bir gelişme oldu biz programdayken. E, i̇şleri iyi gidiyor. Gayet gayet. E, İsrail Hamas'ın Gazze şeridini kontrol altında bulundurdu. Son 3 yıldır hiç ama hiç bütün o yıkıma rağmen, bütün operasyonlara, bütün savaşa vesaireye rağmen... E, ...alüminyum ve ahşap malzeme sokmamıştı içeri. 3 yıl sonra ilk kez e, izin verildi. Artık alüminyum ve ahşap malzeme ilk kez olarak girdi 3 yılın sonunda Filistin tarafına... Böylece binaların bir kısmı tamir edilebilecekmiş ama Filistinler hala dırdırlanıyor şundan dolayı ya en son 2007'de de işte 10 tırlık malzeme sokulmasına izin verilmişti bunların yarısı ayakkabıydı ayakkabıları o kadar uzun bekletmişlerdi ki de hepsi diyorlar böyle olmasın şu depolardakileri alsak demişler işte ee, böyle yani. yani elini verdin mi kolunu kaptırıyorsun evet, görüyorsun yani. abi durumu. Şımarık bunlar. Evet, vallahi billahi şımarıklık. Ee, neyse, kınıyoruz ve memlekete geri dönüyoruz herhalde. Evet. Şimdi, Anayasa Değişiklik Teklifi'ndeki Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu yeniden yapılandırılmasını öngören madde toplam üyesi, Yargıtay ve Danıştay'ın üye seçme sayıları artırılarak kabul edilmiş. Toplam üyesi de. Komisyondan geçmiş yani. Fakat Hı -hı. Yargıtay başkanlar Kurulu'ndan Sert ve kapsamlı bir açıklama gelmiş. Bunu yorumlamanı rica ediyorum. Hakimler Savcıları Yüksek Kurulu Başkan Vekili Kadir Özbek bu Pakistan'daki yüksek hakimlerin istifa, toplu istifası tehdidinden önce ne demiş? Savunduğumuz kuvvetler ayrılığı ilkeleri yasama, yürütme ve yargı ayrılığı Kenan Evren tarafından dahi muhafaza edildi. Ama şimdiki düzenlemelerle daha da geriye götürülmek isteniyor demiş. Bunu nasıl yorumluyorsunuz abi bey? Ee, ya benim anlayamadığım tam bu. Yorumlayamıyorum çünkü yorumlanacak bir şey yok. Sürekli olarak bir e, soyutlama ve edebi günce içinde gibi hissediyorum ben kendimi. Hani geriye gitmek, ileriye gitmek. Bunlar kavramsal oldukları için neye tekabül ettiği kafadan kafaya, kişiden kişiye, durumdan duruma değişebiliyor. Bunun yanında e, Kenan Evrenden geri ileri gibi hani olumsuzlamalar. E, ya yani üç aşağı beş yukarı aslında hani bu soyutlama dilinden çok korkan bir insanım. O yüzden de belki böyle bir alerji yapıyorum. Çünkü hani çocukluğumdan beri geçen bütün süreç bir soyutlama ve e, ya ne demek istiyorsun dediği anda hain diye kalkan parmaklarla geçti. Bir korkuyla geçti. Vatan millet Sakarya. Koridorda uzan birazdan çıkışta koltuğa uzanmış. Gerçekten bu şey. korkunun travmalarını hala atamadım. Yani vatan millet Sakarya ile ilgili neden böyle diye sorabilmek bile büyük bir cesaret işiydi. Yani böyle mi olmak zorunda demek zaten ihanetti falan filan. Ee, biraz bu dili hatırlatıyor bana şu manada ee, paralelliği şuradan kuruyorum. İkisinin de içeriği ve ne demek istediğini anlayamıyorsun. Çünkü e, sorunu ve sorunun çözümünü asla tanımlamıyor. Sorun nedir? Yedi kişi yerine dört kişi olmalıdır. Ee, HSYK'da mı? Yoksa e, oradan değil buradan gelmelidir mi? Yani bir bildiğim şu var, somut söylenmiş olan Kenan bakan ve müsteşar olmaması. Kenan O zaten Allah'ın emri. Bir de bakan ve müsteşarın HSYK'da olmaması gerektiğini söylediklerini biliyorum. E, ama bunun üzerinden e, neydi? E, bu geriye doğru atılmış bir şeydir, darbe anayasasıdır. Yani bakan ve HSYK daha geriye götürülmek isteniyor demiş. Evet. Yani bu biraz abartılı olmuyor mu? Eğer tek somut eleştirimiz buysa diye düşünüyorum sadece. Çünkü yani bakanın e, HSK'da olması gerekir falan gibi bir düşüncem tabii ki yok. Olmasın, olsun. Hani bunun nedir doğrusuna dair tartışmanın olması gerektiğini düşünüyorum. Ama doğrusun nedir dair tartışma bu değil herhalde. Yani elimde mesela şöyle bir şey var. E, Sayın Özbek konuşan Anayasa Baş e, Mahkemesi Başkanı dün konuştu yine. Yargı savunma konumuna düşürülmüştür. Ne karşı? Neyi savunuyor? Sanırım dosyaların arasından çıkma zamanı geldi. Efendim maaşı onun için veriyoruz. Savunanların, sunulanların reform olmadığını biliyoruz. Nedir bir anlatsak. Son zamanlarda hedef haline geldik. Ne hedefi falan diye böyle devam eden bu adam ne diyor durumu bende kısa devre yaptırıyor. Ya dillerimiz tutmuyor ya da kendini ifade edemiyor. Ki bir hukukça açısından ciddi bir sıkıntı. Şimdi ilginç ya? bir şey. Mesela... E... Şimdi şöyle bir şey var, pazartesi konuşmalarında Neşe Düze'le mülakat veren Orhan Gazi Ertekin var. Demokrat Yargı Derneği eş başkanı, hukukçu, siyaset bilimci. Hakim. E, Aynı kamu hukuku dersi veriyor ve hakimlik yapıyor hala Ertekin. Şimdi mesela şöyle bir soru var. Kısaca hakimler ve savcılar yüksek kurulu olarak bildiğimiz bu kurulun işlevi nedir? HSYK olarak bildiğimiz. HSEK bir yargı organı değildir. Yargı organı yargılama yapar. HSEK ise bir yargı idaresi kuruludur. Hakimlerin terfi sistemleri, nakil, atama, özlük, disiplin işleri yapmak üzere ilk 1961'de kurulmuş. 18 asıl, 5 yedek üyeyle. Üyelerini kim seçiyormuş? Parlamento ve hakimler. Sonra bu 61 nedir? 60 devrim devrimlerden çıktı. 60 darbesinden sonra. Sonra 71'de üye sayısı 11 asil üyeye düşürülmüş asil üyeye ya da 71 nedir? Bir darbe. Evet, 10 Sonra 1981. O nedir? bir darbe yılı. Yani 1981'de gene hakimler ve savcılar birleştirilmiş ve buna rağmen kurulun üye sayısı 7 asıl, 5 yedek olmak üzere iyice daraltılmış. Yerel savcı ve hakimlerin temsil edilmesi engellenmiş ve hakimler savcılar yüksek kurulunun kanunu yeni anayasa daha ortada yokken, yani 82 Anayasası yokken 13 Mayıs 1981'de çıkmış. Yani darbenin 12 Eylül darbesinin en kısa süre sonra ardından çıkan bir olay çok ilgi çekici değil mi bu hı hı. anayasaydı da dan önce çıkmış yani peki niye bu kadar acele edildi ya 82 anayasasından önce yapıldı diye soruyor Düzel şöyle cevap vermiş Ertekin hakimler savcılar yüksek kurulu yargıyı kolay yönetmek için bir tür mikro milli güvenlik konseyi olarak kuruldu diyor bu benzetmeyi nasıl buluyorsun Mikro Yüzücü. Milli Güvenlik Konseyi. Kusursuz uyumlu bir bütünlük dar bir heyet olarak tasarlandı. Bununla 12 Eylül zihniyetinin yargı içinde derinleşmesi, örgütlenmesi, yaygınlaştırılması hedeflendi. Nitekim HSYK bunu kesinlikle sağladı Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu. Hı hı. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun bütün kararlarına yargı yolu kapalıdır. Sadece 5 kişilik bir karar alma mekanizmasıdır bu. Kararların hiçbir ciddi ölçütü ve denetimi yoktur. Görüşmeleri ve işlemleri gizlidir. Bunu biliyor muydun? HSYK'nın bütün görüşmeleri ve işlemleri gizliymiş. Peki batı demokrasilerinde bunun benzeri kurumlar toplumu açık mıdır? Onların görüşmeleri gizli değildir ve kararlarına karşı yargıya başvurulabilir diyor. Hakimler Savcılığa Yüksek Kurulu tipik bir 12 Eylül ürünüdür. Cumhuriyet Halk Partisi, Sav adlı dernek, barolar Hakimler Savcılığa Yüksek Kurulu'nun mevcut haliyle var olması gerektiğine dair bir siyasal akıl geliştirdiler. Bu tutum onları lekeler. Hakimler Savcılığa Yüksek Kurulu'nu savunanın kendisi de kirlenir diyor. Aslında İyi. sürecin başladığı noktaları da söylemiş bir yandan. Ee, Şemdinli ile birlikte bu gerginliğin ciddi anlamda patladığını söylüyor. Ee, Orhan Gazi Ertekin. Ve e, peki bu neyin gerilimine dair? Bence makro bir cümle söylemiş. Aslında yargıda merkezle taşlar arasındaki bağ kopmaya başladı. Merkezle taşlar arasındaki gerilim ortaya çıktı diyor. Ki e, biz bunun bir benzerini AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte uzun uza diye konuşmak durumunda kalmıştık. E, ve ardından da şey demiş... Bu yeni gelenler, eski gidenler vesaire aynen eski usulleri devraldılar. Yani şu ana kadar e, Cumhuriyet geleneğidir ve e, bu tür tutuklamalar her dönem siyasi muhalifleri susturmak ve bastırmak için kullanılmıştır. E, şimdi bu silah böyle kullanılıyor. Şaşıracak veya değişen bir şey yok diyor kendisi. Evet. Bu kısmını o demiyor ama şaşırmadığını belirtmek için bütün bağlamdaki yerini söylüyorum. E, vatandaş bastırmak için kullanılan silah şimdi sahibinin mi vuruyor diye sorulmuş. Yaşanan trajedi şimdi budur. Yargılayanların yargılandığı anlar tarihte en trajik anlardır. Sürekli yargılayan konumda olan insanlar bugün artık içerideler. Yani yargılayanlar yargılanıyor bugün Türkiye'de. Üstelik kendi gelenekleri, yöntemleri ve usulleriyle yargılanıyorlar. Hukuk devletinin hak ve özgürlüklerle ilişkin hassasiyetine pek dikkat edilmeden yargılanıyorlar. Zaten Oysa hiçbir zamanda edilmemişti evet, diyor. Bütün gelenek budur diyor. Geleneğin yani aynen sistem kaldı. Sistemin işleyişinde değişiklik, işleteninde değişiklik oldu. Oysa yeni adli perspektif hukuka uygun doğru bir soruşturma geleneği yaratmak zorunda kendine demiş. Evet burada tabii ilginç olan şeylerden biri de şu. Bir kere bu şey var ya 25 sokaktaki 25 vatandaşla ordudaki 25 vatandaşın hukuki eşitliğinin olmadığını söylemek tarihi bir itiraftır. Kanım dondu diyor. Cumhuriyet Başsavcısının hı hı. sözlerini şey yapıyor ve bu yargıya müdahaledir diyor. Yani Başsavcının ve Başsavcı vekilinin bakış açısıyla Ergenekon savcılarının bakış açıları arasında problemler var. Yani diyor ki siz kalkıp generallere dönük dur. Soruşturmayı belli hassasiyetler nedeniyle ben durdurma kararı aldım diyorsunuz ve soruşturmayı durduruyorsunuz. Bu mutlaka soruşturulması gereken açık ve net bir biçimde suçtur. Cumhuriyet savcıları bir soruşturma başlatabilirler demiş başsavcı için söylüyor bunu. Şimdi yani... Peki bu durumda ne olacak? Bu anayasa değişikliğiyle yüksek mahkemelerin iktidar tekeli kırılacak diyor değişikliğin sonucunda. Yargıya ilk defa belli ölçüde demokrasi gelecek diyor. Yeni anayasa taslağının hakim ve savcılar yüksek kurulunun yapısını değiştirmesiyle ilgili ve ilk kez yerel hakim ve savcılar da Batı'daki gibi kendi üyelerini seçecekler ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda seslerini duyuracaklar. Ee, bu da e, ilk defa belli ölçüde demokrasi gelecek diyor işte. Yani yerel yargıçlarda sürekli yukarıyı gözeten ve devleti koruyan ideolojik refleksler. Hatta bu Tesev'in araştırmasında da Mithat Sancar'ın başkanlığında yapılmıştı ya işte öncelikle devleti kurumlarını korumak isteyen yargıçlardan bahsediyorlardı. Adalet ikinci planda gelir diyenler de vardı. Vatan koruması deyince. Şimdi işte o ideolojik refleksler, korku ve kaygılar, korku ve kaygılar azalmaya başlayacak. Yargı artık vatandaşı korumaktan korkmayacak. Çünkü yargının vatandaşı koruyabilmesi için bir ortam yaratılacak. Bugüne dek 16 anayasa değişikliği yapıldı. En önemli değişiklik budur diyor. İlk kez asker sivil bürokrasinin iktidarı alaşağı ediliyor. Tarihi bir değişiklik bu demiş. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili düzenleme bu anayasa değişikliğinin asla vazgeçilmemesi gereken parçasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi ise vazgeçmeyi teklif ediyor. Bu kurumları savunmaktan utanç duymak lazım demiş. Ve mesela yargıta, e, yargıda başka ne tür reformlar yapmamız gerekiyor sorusuna da Yargıtay ve Danıştay'a ciddi dönüşüm ve müdahaleler yapılmalı. Bunlar sadece temiz mahkemeleri olmalı. Oysa bugün birçok kurumu kuruyor ve oluşturuyorlar. Yani hakimler yüksek kuruluna, yüksek seçim kuruluna uyuşmazlık mahkemesine, kamu ihale kurumuna, rekabet kurumuna üye atıyorlar. Dünyada hiçbir temiz mahkemesi bu kadar geniş bir alana sahip değildir. Ayrıca ilk derece mahkemesi hakim ve savcılarına not veriyorlar. Hakimler ve savcılar kararlarını kaçınılmaz olarak not arzusuyla ...şekillendirmek zorunda kalıyorlar. Yargıtay bir de Yargıtay evi işletiyor. Ne? Nasıl? Bir de oteli varmış. Bir de evet. kitapları basıyormuş. Çünkü e, Yargıtay kararları... ...genellikle pek görülen şeyler değiller. Daha yeni tez yazan bir arkadaşım... ...1971'de vakıfların aldığı bir karar vardı ya... Hani, e, ...azınlık vakıfları... ...yabancı vakfıdır diye. Evet. O kararın bizzat kendisini... ...kitaplardaki göndermeleri değil... ...kendisini bulmaya çalıştı. E, webde yayınlanıyor diye başlayan hikaye sonunda Ankara'da en üst dairelerle konuşulup bunu aslında alamayacağını öğrenmesiyle sonuçlandı yani Yargıtay'ın gerekçeli kararlarını bile göremediğimiz bir hal var ortada. öyle diyor zaten yani Yargıtay Evi diye bir oteli var Yargıtay'ın diyor Ertekin dünyanın hiçbir yerinde özel işletmesi olan bir yüksek mahkeme yoktur ayrıca hukuk ve ceza uygulama kitaplarının büyük çoğunluğu Yargıtay mahreçlidir kaynaklı yani çünkü Yargıtay kararları dışarıya verilmiyor senin de dediğin gibi ve çok azı yayımlanıyor Kararların çoğuysa yargıta üyeleri ve tetkik hakimleri tarafından kendi kitaplarında yazılıyor ve bu iş bir kazanca dönüştürüyor. Bir kazanç çıkıyor. Aynen öyle yani. ve böylece kararın bütününü değil orada kişinin aldığı parçaları tırnak içinde görebiliyorsunuz sadece. Bu durum yargıç etiğinde zedeliyor diyor. Yani yargı son olarak da şöyle bitmiş çok ilginç bir bütünüyle internet sitesine koyabiliriz. Okumakta de fayda var. Hakikaten. Müthiş ilginç. Taraf.com.tr'de şu anda zaten var tarafın web sitesinde. Hani oradan da e, biz koyarız koymayız koyana evet, kadar bakmak evet. isteyenler görebilirler. Ve şöyle bitiyor. Yargı bizde bir tür kutsallığa sahipti. Bu kutsallığını koruyor mu şu anda sorusuna da? Türk yargısı kendisine kutsallık atfetmekte çok iştahlı ama yargıyla ilgili ciddi güvensizlik işaretleri var. Üstelik kutsallık da sadece bir ideoloji. Yargının, adaletin, hakimlik mesleğinin kutsal olduğu söylenerek yargıdaki konumlar kutsallık ideolojisiyle dokunulmaz kılınmaya çalışıldı hep. Oysa dünyada ve Türkiye'de yargı ve yargıçlar hiçbir zaman kutsal olmadılar ve olamazlardı. Fakat şu var diye bitiriyor. Yargı ve yargıçlar bu ülkede hep dokunulmaz oldular. Şu anda bu, bu son derece ilginç. Yani bunu bilmiyorduk. Ben bilmiyordum en azından. Yargıtay'da veya Danıştay'da eğer bir suç işlerseniz bu suçun yargılanma usulüne dair bir şey yoktur. Birçok milletvekilinin yargılandığını görürsünüz ama yüksek yargıçların yargılandığını görmezsiniz bu ülkede. Geçmişte bazı hakimler, savcılar, yüksek kurulu üyelerinin ciddi yolsuzluklara bulaştığı haberleri çıktı medyada ama hiçbir işlem yapılmadı. Asıl dokunulmazlık yargıtay ve danıştay üyeleri için var Türkiye'de demiş. E, demin Orhan Gazi Ertekin. HSYK Başkanı Vekili Özbek'in e, yaptığı konuşmadan bir miktar bahsetmiştim. E, onunla ilgili yeni açıklama gelmiş Özbek'ten. Bu arada biz bu haberi okurken. Yani öyle garip bir hal oluyor ki sanki kurguya oturtmaya çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Ve çok oturdu diye rahatsızlık bile hissediyorum. Yani ciddi güvensizlik işaretleri e, fesaire diye başlayan cümlenin sonunda çıkış haberimiz galiba şu olacak. Pakistan'da anayasa değişikliği sırasında yüksek yargı mensuplarının istifa ettiği örneğini vermesinin istifa iması olmadığını söylemiş. E ve ardından da hukuk çerçevesi içerisinde ne yapmamız gerekirse o mücadelemize devam edeceğiz anlamında söyledim demiş. Yani hani savcılığa gidip ben bunu ifade diye versem fırçalarlar beni ama öyle. Hangi savcılığa? Yani herhangi bir suçumla ilgili böyle bir, e, bir şey söyledim ve ardından da ben onu öyle demedim diye başlayacak olsam e, zor olur hayatım. Ben de o zaman düzeltir özür dilerim 600 yıllık Türk Osmanlı geleneğinde demiştim Osmanlı Türk 700 diyecektim. Doğru bunları düzeltmekte fayda var. Yani Toplu istifa görülmemiştir diye 100 yıllık bir hata yaptım abi. Belki o 100 yılda zaten istifa geleneği de belki işlemiştir <gülüyor> belli olur. Pakistan'da anayasa değişikliği e, sırasında yargı toplu istifa etti. Gerekirse biz de görevimizi yerine getiririz demekle aslında istifa iması yapmamış. Mücadelelerini hukuk içerisinde devam edeceklerini söylemek istemiş. E, böyle. Çok yerinde bir kapatış. Yani Sen boşuna sevindi. Kurgu... <gülüyor> Bazı arkadaşlarımız boşuna sevindi. Ben nötrüm, tarafsızım. <gülüyor> objektif misin ayrıca? Olca <gülüyor> <Oyca gülüyor> objektif. Fair and balanced ilkesiyle. Fox adil News ve gibi Evet. Onların sloganı bu. Ee, ya genellikle zaten böyle şeyler söyleyenler, yani mesela adil ve ilkeli olduklarını söyleyenlerin genellikle adalet ve ilkelerle ilgili sıkıntıları vardır. Hani dürüstüm diye çıkıyorsa biri ben kıllanırım. Falan hani böyle bir hal herhalde bu. Neyse psikoloji daha sonraki derslerde. Evet. Bugün kapatıyoruz konuyu. Richard Timothy Field doğmuş. 13 Nisan 1934. Sonradan adını Rashad Field yaptı. Bir İngiliz mistik düşünürü, yazar ve müzisyen aynı zamanda. Sufi düşünce ve spiritualite üzerine çok sayıda Eseri de olduğu belirtiliyor Ve son 40 Yıldan beri baya Batı dünyasında Adam akıllı etkisi olmuş Onun kurduğu gruptan Springfield grubundan da Island of Dreams e, Rüyalar Hülyalar Adası adlı parçayı Dinleyerek de bitirin Ta 1963'ten gelen bir şarkıyla Hepinize günaydın Günaydın Günaydın, günaydın. açık gazete.